Oh kasste Kainat, bugün 5 Nisan Salı, yıl 2016, ay 4, gün 96, Kasım 150. 1437, Hicri Cemazi'ye lahit 27, 1432, Rumi Mart 23. Avukatlar günü. Günün sözü. Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Gandhi. Günün tarihi. 222 yıl önce bugün 5 Nisan 1794'te 1789 Fransız devriminin liderlerinden Georges-Jacques Danton Giotin'le Paris'te idam edildi. Günün malumatı dünden devam Nisan ayında. Bahçıvanlık Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmuş fidanların aşıdan aşağı kısımlarından fışkıran tomurcukları koparılmalıdır. Bu suretle aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan daldırma yapılır. Devamı yarın. Büyük, Büyük saatte marif Takvimi Many years ago on the Mississippi River boats, had men called gaugers. And the job of a gauger It was to hang off the side of the boat with one hand and in the other hand he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it he'd wheel the lead around his head and let it fly into the water and wherever the water marked the twine he'd call up to the skipper and say walking on the twine is four fathoms of course day in and day out year after year this would get pretty monotonous in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying marking on the twine, he cut it short and said, Mark Twain. And in between each marking, he'd fill it in with a little patter about himself and his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi it would have sounded like this. A gal named Cindy Lou <laughs> feeds me gin and baked beans too. <laughs> Twain, Mark Twain, two fathoms off the starboard bow. been worked in the river since '92. <laughs> I get a penny a day in bad liquor too. <laughs> Mark I'm gonna save my money Till I die hey gonna bury me all But my good right eye Mark Twain Mark oh! skipper pull her to the side you're gonna bust your bow and split your hide Ooh, great god we done run aground skipper gonna chase me with a big blood hound my heart to eye Merhaba herkes, Açık Radio Burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı. Başta Dövme Amadacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Harry Belafonte, oyuncu, aktivist ve şarkıcı, müzisyen. Amerika'nın yetiştirdiği en önemli simalardan biri 20. yüzyılda. Her Belafonte'den Mark Twain ya da Mark Twain adlı parçayı dinledik bir folk şarkısı Mississippi nehrindeki e, işaretleyenlerin hikayesi ama bir yandan da ucuz içki içiyorlar sonra gemiyi çarpıyor ve kaçacak yeri kalmıyor kaptan kovalıyor zaten günde bir peniye ve çok kötü içkiyle bütün ömrünü geçiren bir adamın hikayesini anlatıyor Mark Twain öyle denmiş, yazar Mark Twain ise adını zaten buradan Mississippi gemilerindeki bu işaretleme yönteminden almış bağırtısından. Şimdi Mark Twain'i analım Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında. Aynalar Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sal Yayıncılık. Mark Twain. Başkan George W. Bush, Irak'ı işgal ettiğinde Filipin adalarını kurtarma savaşını kendine örnek aldığını açıkladı. Her iki savaşta gökten ilham almıştı, Bush yaptığı şeyi kendisine Tanrı'nın emrettiğini açıkladı. Bir asır önce başkan William McKinley'de Tanrı'nın sesini duymuştu. Tanrı bana Filipinleri kendi kaderleriyle baş başa bırakamayacağımızı söyledi çünkü onlar kendi kendilerini yönetmekten acizler. Bizim tek yapabileceğimiz onların sorumluluğunu üzerimize almak, onları eğitmek, medenileştirmek ve Hıristiyanlaştırmak. Böylece Filipinler ülkesi Filipinlilerden gelebilecek tehlikelerden kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra aynı şekilde Küba'yı, Puerto Rico'yu, Honduras'ı, Kolombiya'yı, Panama'yı, Dominik Cumhuriyeti'ni, Hawaii'yi, Guam'ı, Samoa'yı ve başkalarını da kurtaracaktı. O günlerde yazar Ambrose, Ambrose Beers gerçeği şöyle ortaya koymuştu. Savaş, Tanrı'nın bize coğrafya öğretmek için seçtiği yöntemdir. Anti-emperyalist cephenin lideri olan meslektaşı Mark Twain ise o sıralarda yıldızların yerini kuru kafaların aldığı yeni bir ulusal bayrak tasarlayacaktı. General Frederick Funston, vatana ihanetten ötürü bu beyin asılmayı hak ettiğini ileri sürdü. Tom Sawyer ve Huck Finn babalarını savundular. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı 1614'te bugün Virginia'da Amerikalı yerli kraliçe Pocahontas İngiliz kolonist John Rolfe'la evlenmiş böylece Kolonizasyonda yeni bir adım Atılmış oldu beyazların Yerlileri ehlileştirilmesinde. Bu hikaye doğru mu? Var mı bilginiz ya da bir duyumunuz? Doğru herhalde. Böyle bir evlilik oluyor yani. Evet. Son Rolfe Sonra da animasyon filmi vardı değil mi? Walt Disney tarafından yapılmış. Disney stüdyoları tarafından. Pocahontas. Algonquin'lerin şefi Von Shana Chow. Pahontas. Po, po Pahontas'ın kızıymış. Hı hı. Acaba kabilesine ne oldu sonra? Ee, evet kabilesine e, ne olduğunu düşünüyoruz. Aslında çok şeyde Ben hemen buradan bir şey atayım. Günümüze bir sıçrama yapayım. delilerin, yerlilerinden, Kuzey Amerika yerlilerinin en önemli şeflerinden, reislerinden... Chief Joseph Medicine Crow öldü. 102 yaşında. Hmm. Crow o, e, ulusunun savaş şefi, aktivist ve tarihçiydi. Joseph aynı zamanda şifacı adından da anlaşılacağı üzere. 102 yaşında fakat Crow o, ulusunun son ayakta kalan reisi, savaş reisiydi. E, ve Amerika, İkinci Dünya Savaşı'nda da askerliğini yapıp savaşmıştı beyazlarla birlikte. Oradan alıyordunu. Aynı zamanda tanımış bir tarihçi ve özellikle de 1876 yılında Küçük Büyük Boynuz Savaşı'nı Battle of Little Bighorn'u anlattığı savaşlar çok iyi biliniyor tarihçeyle. Çünkü Lakota, Kuzey Şayenleri ve Arapaho e, kabileleri birleşerek Amerikan ordusunu yerle bir etmiş ve Custer, yani George Armstrong Custer yönetimindeki orduyu tarmar etmişti. İlk ve tek zaferleri zaten. Onun intikamı çok acı alınacaktır ama bunu yazan da adam bu. Evet. Küçük büyük Boynuz savaşı. Powhatan bu arada şeyin halkın ismiymiş. Yani Alapquin'de büyük ulusun orada konuşulan evet. dilin. Evet. İsmiymiş. Bunun içinde ponçiyaklar var işte. Pavotanlar var. Aynı zamanda Pavotanların şu andaki durumuna baktığınız zaman yani Pocahontas'ın kabilesi olan Pavotanların e, 3.000-3.500 civarında insan kaldığını görüyorsunuz 2014 rakamıyla. Virginia <gülüyor> civarında yaşayan. Niye ço çoğallamamışlar mı? Becerememişler. Savaşmışlar. Angola Pavotan Savaşı'ndan bahsediliyor mesela Wikipedia'da. Bu evlilik iyi sonuç vermemiş yani. Öyle demeyin. Pocahontas. Öyle demeyin. Gayet güzel kıyafetler elde edilmiş Pocahontas'ta. Fakat bu... Gayet güzel çizimleri var. O illüstrasyonları var. Tam bir batılı. Bu seneki aramızdan ayrılanlar listesini hazırlarken şeyin de belki resmini de koyarız. Çünkü bu kadar görkemli. Muhteşem bir adam yani. öyle. son reis çift, war chief Joseph Madison Crow, 102 yaşında hala o kartal tüylerinden yapılmış başlığıyla şey saçıyor. Saygı saçan bir adam. Evet, çok şey bilgili biri. Artık çok ufak bir ekleme daha yapayım. Pokantas Londra'ya götürülmüş, burada vafsiz edilmiş. Kaç yılında? 1616 yılında. Ha, o zaman mesele Kaç yıl önce oluyor? 1616 yılı olduğuna göre bir kaç beş 500 yıl. 500 yıl. Tam, tam 502 yıl. yıl. Önce olduğu bu. Evet. Evlilik. Evet. Ardından... E, ...vücudu ve bağışıklık sistemi... ...bilmediği hastalıklar kapılmış, kapmış. Londra'nın havası ve iklimine... ...hiç alışamamış. Yaşadığı yeri özlemeye... ...başlayınca birkaç kez... ...gitme girişiminde bulunmuş. Ancak... hiçbiri başarılı olamamış. Neden? Çünkü... ...aynı zamanda bir hapis hayatı da sürmeye başlamış. Londra'da. 21 Mart 1617'de... ...21 yaşındayken ölmüş. Cesedi Gravesend'de... ...Gravesend'de yakılmış... Mezarı kilisenin tadilat çalışmalarında da yıkılmış, ardından babası da akrabaları da bizim kızımızı kullandılar diye savaş açmışlar ve kısa bir süre sonra 8 bin olan e, Alamkuyundaki Powhatan kabilesinin nüfusu bin'e kadar düşmüş, daha da azalmış ondan sonra yavaş yavaş. Evet, evlilik yaramamış yani. Yaramamış. Ölmüş Öyle hemen gitmeyeceksin. Evet. Demek. Ki. Neyse. Evet. Ama, ama heves etmiş belki de. Ama Batılı, batılı. senin de benim de seyrettiğimiz o güzel Disney filminde hiç bunlar anlatılmıyor neden bilmiyorum çocuk masalarında bizi aldat, aldatmışlar Neyi, ya ne? sen bizi aldatıyorsun şimdi bu verdiğim bilgilerle ya Disney'e al, nasıl anlatsınlar 21 hani... yaşında vatan hasretiyle Londra'da ölen bir kadının hikayesini ardından cesedi yakalıyor mezarı da yıkılıyor babası savaş açıyor 1922'de birisi hatırlıyor da heykelini yapıyor William part Partridge. 500 yıl olmuş. Geçelim. Neyse. Evet. 1818'de de Maybu savaşı olmuş. Şili'nin bağımsızlık hareketi Bernardo O'Higgins ve Jose de San Martin. Ve İspanya'yı kesin yenilgiye uğratıyorlar. Ve bağımsızlığını elde ediyor. Ondan İspanyollardan 2000 şilli yurtseverlerden de bin öl var. Yenebiliyorlarmış demek ki. Evet. Ender'de olsa. 1879'da yalnız Şili bu sefer de Bolivya ve Peru'ya savaş ilan ediyor. Ve Pasifik Savaşı diye adlandırılan savaş oluyor. İşte İspanyol'dan bir diğer taktiği bile olabilir bu. 1969'da bugün bir başka savaş hikayesi. Bugün savaşlardan ve delilerden gidiyoruz. Yerlilerden Vietnam Savaşı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda şehirde e, barış aktivistleri artık yeter diye bağırıyorlar. Savaş çok zamandan beri devam ediyor ama daha epey de devam edecektir. Evet. Şu anda da savaş devam ediyor. Eski evet. old school, eski model, eski moda <gülüyor> ya da bundan böyle bir 10 sene, 20 sene önceki savaş açıklamalarını, nerede o bizim eski savaşlar diye hayıflanmaları görecek olanlar ya da duyanlar ya da yapanlar daha doğrusu. Var, şu andaki... Kalmadılar kaldılar canım var herhalde nerede bu bizim eski savaşlar drone savaşlarından bahsediyoruz şu anda sivillerin varillerle doldurulmuş olan bombalarla öldürülmesinden hastanelerin pazarlarının vurulmasından bahsediyoruz ya şimdi böyle gayet eski model savaş açıklamaları ve çatışma halinin olduğu bir savaş içerisine girdi dünyada Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışmaları devam ediyor. Kim kazandı ne yaptı ona birazdan bakacağız dünyanın şu sıradaki en önemli haberini önce verelim ama iklim değişikliğiyle ilgili olarak ilk büyük katliam yapıldı. Benim bile bildiğim kadarıyla yani aşağı yukarı 18 yıldır takip ediyoruz bu radyoda. İlki oldu Filipinler'de. Şöyle durum 6000 yerlilerden de bahsediyoruz ya 6000 köylü açlık çekiyorlar. Büyük bir kuraklık var El Niño'nun da katkısıyla köy seversen dolayısıyla ve Lumad yerli halkı, Lumad kabinesi var Filipinlerde ee, ve şey yapmışlar. Eylem yapmışlar. Büyük bir eylem büyük, yapmışlar. Büyük bir eylem yapmışlar. Sebebi de şu, tarımsal destek sağlanması. Bu zor durumda olan çiftçileri devlet desteğiyle tarımsal destek sağlanmış. Evet yani başlarında democracy now'da kendisiyle yapılmış bir söyleşi de var. Norelin Laus diye bir kadın var. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok, ekecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Dolayısıyla bütün şeylerimizde oldu... ürünlerimiz yerde kaldı. Nerede olduğunu da söyleyelim. Ülkenin Suyu, güneyindeki Macuana Dna bölgesine bağlı Kota, Kota Bato kentinde çıkan eylemlerden bahsediyoruz. Evet, suyumuz da bitti diyor. Buna karşılık ne yapıyor? Polis ve silahlı kuvvetler müdahale ediyorlar. En azı 10 ölü var. Halkın üzerine ateş açıyorlar. Görüntüde şöyle şeyler var. Mesela açlıktan bir deri bir kemik kalmış genç bir çocuk bir delikanlı elleri kanlar içinde eller altında, eller üstünde omuzlarda götürülmeye çalışılıyor. Bölgede gıda sıkıntısı çeken üçla beş bin çiftçinin üç gündür sürdürdüğü protestolardan bahsediliyor aynı zamanda. Yani sadece o anla özgü bir protesto yok, değil. Yok yok değil tabii. Devam eden bir protesto var. Yüz on bin tarım işçisinin işsiz kaldığı bir ülke Filipinler. Bu yaşanmakta olan e, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve well şu anda getirdiklerinden ötürü evet, taşkınlar, anda... kuraklıklar, yangınlar ve tarımsal ürünlerdeki muazzam kayıplar nedeniyle İnsanlar aç. 110 ben bin insanın az, işi yok. Evet en az altı bini de düpedüz aç. Yani artık açız diye bağırıyor sokağa çıkmışlar. Hükümetin cevabı e, şiddet oldu demiş zaten. zef Rapolo'da yani Güneydoğu Asya 350 org, örgütünün Güneydoğu Asya kampanya koordinatörü. Common Dreams'den aldık bu haberi. Talepleri de gayet somut aslında. Kit Vapan Belediye Başkanı Evangelista da protestocuların vali Emiolo Talino Mendoza'dan 15 bin çuval pirinç talep ettiğini evet, söylemiş. Evet o kadar ya. Karın doyurmak için kadar, yani. Evet 15 bin çuval pirinç istiyorlar açlık krizi gitsin diye. Ama onun yerine polisle girilen çatışmada kurşunlar veriliyor. Atış açılıyor. Pirinç yerine mermi yesinler evet. demişler. Onlarda Emin... taş atıyorlarmış ama. Ben onlarla görüşemem demiş Emilio Mendoza diye bölge valisi bir kadın da. Evet. Kabul edemem bunu demiş. Açlarla görüşemez miymiş? Görüşemezmiş. Ve fakat Rapollo da bir açıklama yapmış. E, grubun sözcüsü hükümetin sistematik ve sistematik bir şekilde topraklara el koyup zenginlere devretmesinden hmm. bahsediyorlar. Evet, büyük topraklara. İşte yoğunlaşan elini iniyor da artık yerli halklarımız ve köylülerimizi, çiftçilerimizi kan ve terle artık mücadeleye yol açtılar demiş, zorladılar. Çok ama, ağır bir durum var. Var ama mesela şeye baktığınız zaman nereye gidiyor bu para? 15 bin çuval pirinç veremiyorsan e, şeye... Açık insanlarına bu parayı nereye harcıyorsun diye sorduğunuz zaman Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'ndeki yıllık askeri tatbikatına başladıklarını buradan size söyleyebilirim. Tatbikat dün başladı. Dün düştü haberi daha doğrusu. Tatbikata 5000 Amerikalı, 4000 Filipinli ve 80 Avustralyalı asker katılıyormuş. Yani bu askerlerin başına koysanız bir pirinç şeyini her asker başına iki çuval pirinç verseniz bu insanlar hayatını kaybetmezdi. Ama buraya gidiyormuş paralar. ...Amerika Birleşik Devletleri tatbikat direktörü... ...Korgenel John Toll'un açılış töreninde... ...yaptığı konuşmada düzenlenen yıllık tatbikatların... ...Filipinler ile Amerika Birleşik Devletleri... ...arasındaki ittifakın istifatı olduğunu göstermiş, göstermiş, ...ifade etmiş, pardon. Evet. Noralyn Laos'ta nasıl okunuyor... ...tam bilmiyorum, Noralyn Laos... ...Demokrasi ...birinci elden anlatmış... ...biz buraya bela çıkartmaya... ...kavga çıkartmaya gelmedik demiş... ...sadece pirinç istiyoruz, pilav istiyoruz... yiyecek istiyoruz diyor... Çünkü El Nino'dan dolayı da bitti aç kaldık diyor. Hı. Yani bütün kabileler aç kaldı diyor. Dün olanlar biz başlatmadık diyor. Onlar bizi döverek başladılar bu işe diyor. Hükümet şey. Bu benim bilebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla ilk şey olabilir. Doğrudan doğruya küresel iklim değişikliğine bağlı ilk şiddet ve katliam olabilir. Evet. Dövdüler diyor. Ee, Nuran'ın Laos ve şey olmaz, dayak, dayak yemeseydik ve yani bize saldırılmasaydı öfkelenmeyecektik. Sadece bir pirinç istiyorduk ama şimdi krizdeyiz diyor. Hiçbir şey yok. Ekecek de bir şeyimiz yok, yiyecek de bir şeyimiz yok. Bütün şeyler sararıp soldu diyor. Mısırlar ve pirinçler olmadı ve suyumuz bile kurudu diyor. Çok ağır bir durum var. Yani Suriye'deki savaşı küresel iklim değişikliğini daha doğrusu kuraklığa bağlayabiliyoruz yani. Böyle evet. bir bağlantı kurabiliyoruz evet. daha önce de olduğu gibi. Yani çeşitli örnekler de var tarihte. Küresel iklim değişikliklerinin çatışmaları nasıl köre, körüklediği. Aynı benzer noktalarda şu anda Filipinler'de var. Mesela Filipinlerin güneyinde geçtiğimiz Mart ayının ortasında... Güvenlik güçleriyle Ebu Sayyaf militanları arasında çıkan çatışmada bir asker sekiz kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bir diğer taraftan Filipinler'den e, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ya da e, İngilizce kısaltmasıyla MLF e, Başkanı Murat İbrahim işediği Müslüman gruplar içerisine girerek Filipinler'de bir kale oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Yani bu taraftan da bu örgütlerin yapılanması, örgütlenmesi de bu gibi olaylarla paralel bir şekilde gelişiyor aynen Suriye'de olduğu gibi bunu da görmek lazım evet şimdi bu böyle ve yani şimdi Türkiye'de Orta Doğu'daki bütün ülkelerde Doğu Akdeniz Havzası'nda Filistin, İsrail, Kıbrıs, Suriye Türkiye Ürdün evet. bütün bu ülkelerde 900 yıldan beri görülmüş en sert kuraklığın geçtiği söyleniyor Orman ve Su İşleri Bakanı ise NASA yanlış zaten NASA'yı şeyle karıştırmış durumda o zaten. Hı. Meteoroloji örgütüyle hı hı. ve yanlış tahminlerde bulunuyor. Bizim daha iyi. Doğru onlar değil uzaydan diyor. bakıyorlardı. Evet onlar uzaydan bakıyorlar meseleyi diyor. Biz de yerin yer, dibinden bakıyoruz demeye getiriyor herhalde. Yalnız bunun sonuçlarını bir zamanlar Filipinlerde olan miteni konuşmuştuk gibi konuşabiliriz bizden uyarması. Yani çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Bu Suriye'den sonraki ikinci ve bizim direkt bağlantı kurabileceğimiz e, küresel iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla ilk şey, e, şiddet olayı bu. Gözümüzün önünde cereyan ediyor. Bu arada iklim değişikliğiyle ilgili başka bir şey var. E, bir London School of Economist e, öğretim üyeleri Muazzam önemli bir, ilk araştırmayı yapmışlar şey üzerine. E, ekonomik sonuçları ve bağlantıları hakkında küresel iklim değişikliğinin en kötü senaryoya göre 24 trilyonluk bir zarar verecekmiş küresel iklim değişikliği. Dolardan bahsediyorum. Bu da piyasa ya da ekonomi diye bir şey dünyada bırakmayacağı aşikar. 2,5 dereceye ulaşırsa yükseklik, sıcaklık. 24 trilyonu aşabilir diye global ekonomiyi yerle bir edebilir deniyor. Böyle de bir şeyden bahsediyoruz. Sen paralar nereye gidiyor diye sordun ya işte. i̇şte bir kısmı evet. burada. Bir kısmı da işte Panama Papers'la görülüyor. Panama evet, ona da geçeceğiz görülüyor. Azından. Avrupa'da çok ilginç bir haber daha var. İklim değişikliği bir kere global e, mali varlıklardan 2,5 trilyon hemen götürecek deniyor. 2,5 trilyonla 24,5 trilyon arasında değişiyor. Avrupa'nın bir borcu varmış. Nükleer atıkları temizlemek için ödeyemiyormuş. Bunu biliyor muydun? 253 avro. Milyar avro. Ama yokmuş Ne kadar? Para. 253 milyar avro. Yani düşün Türkiye bu mülteciler meselesinden 3 artı 2 milyar avro için neler yapıyor? Ama evet. bu 253 bin e, avroluk, Milyar. milyarlık e, avroyu kime borçlular? Kime hmm. ödeyemiyorlar? Ya şey, yani, şey atı, atıkları mı? gömmek için işte bir şey. Ha, yani bu, her herhangi bir borç yok. için meblağ bu. Tamam evet. toplam meblağ. Fatura. Bu, fatura. Ben gene böyle Moğolistan gibi ülkeleri kakalamaya çalıştılar da parasını vermeden karşıladılar net. Yok lanetim. 120 milyarı bunun e, varmış fon olarak. 133 milyar avroyu da bir yerlerden bulacaksın. Bence bu mesela. şekilde anlatırsak şu andaki siyasi iktidarı Türkiye'deki nükleer santrallerin atıklarını bu şekilde gönderebilmek pek kolay olmayacağını söyleyebilirsek belki vazgeçebilirler. geçebilirler. Ama onlar da zaten Akkuy'daki mesela Akkuy'daki nükleer santraldeki atıkları e, böyle kağıt üzerinde teoride Rusya'ya göndermeyi planlıyorlardı. Ama işlerin de böyle kötü gittiği bir Rusya ile beraber nükleer atık transferinin gerçekleşebilmesi pek mümkün olmayabilir. olmayabilir. Zaten Avrupa'nın da e, parası yokmuş. 16 nükleer ülke var. Hiçbiri bu borcun altına kal şey yapamıyor. 250 milyar eurodan bahsediyorsunuz. O evet. kadar kolay bir para. Evet. Çıkacak kolay haberi bir Bir başka ha. haberde John Vidal'ın haberi e, Guardian'ın <gülüyor> çevre e, muhabiri e, Ecuador başlamış Hadi gözünüz aydın. Ekvador ülkesi Yasuni yağmur ormanlarında, eldememiş Yani bakir yağmur ormanlarında dünyanın en zengin çeşitliliğinin bulunduğu yerde parasını Avrupalılar ve dünya vermediği için hiçbir şekilde ilgilenmediği için o da altta yatan petrolü çıkartmaya karar vermiş, başlamış. İlk 200 kuyu açılmış. Ama oradaki son insan görmemiş kabilelerinde sonu olacakmış yani kabilelerin Ne yapalım? Her Eklat şeyin var. bir bedeli var. Hmm. Bu da böyle. Panamma belgelerinde geçiyor mu Ekvator'un ismi? Ee, bilmiyorum. Hepsi Panamma belgelerine birazdan gelebilirsek geleceğiz ama. Öyle ülkeler sayıyorsunuz ben teker teker bakıyorum evet, var mı evet. bir aralarında herhangi bir bağ diye. Bu arada ben hemen şey hatırlatıyorum. Para nereye gitti dedin mi benim aklıma hep şey geliyor. Oxfam'ın geçen yılın başında, geçen yılın sonunda yani bu yılın başında söylediği rakam Oxfam kuruluşunun şu anda 62 milyarderimiz var. Dolar milyarderi dünyanın en yoksul el, %50'sinin tam tüm mal varlığına sahip. En zengin %1 ise. Dünyanın yüzde doksan mal varlığına sahip toplamına. En zengin yüzde bir işte kim olur merak ederseniz çıkarıyor Panama Piyapış'ta. Evet çıkıyor. Bir Tam öyle oluyor. Ve işin ilginç tarafı şu. Yüzde bir yüzde doksan mal varlığına sahip. Biraz dengesiz galiba gezegen. Oxfam'ın bu sene içerisinde yayınladığı raporda aynı şeyleri söylüyordu. İşte evet onu okuyorum Hı -hı. zaten. Evet. Ve e, 2030'a kadar... Bu durumda devam ederse 10 milyar der yetecekmiş bütün dünyanın sahibi, malına sahip olacak. Tamam, 10. Tamam. Ne kişi? Işte? Diğerleri. Aha. Diğerleri 99 olarak mı kalacak yani? Evet. 1 olacak. Yüzde bir. Diğerleri dünya genelindeki servetin yüzde birini alacaklar. 10 kişi de yüzde 99'unu mı alacak? Evet. Döverler ama. Ya 10 ne? kişi yani. Ne olacak ki? Ama orduları var. Orduları hem ve çok büyük orduları var. Ordularındaki de halk değil mi? Ordularda da hakları kullanmıyorlar mı? Ordularda robot mu kullanıyorlar? Robot. Bu arada bu şeylere de bakarız işte. Yani iki, üç önemli haberimiz var. Bir Azerbaycan Ermenistan kavgası. İki bu şey belgeleri. Panama. Panama belgeleri. Bir de göç meselesi. Göç de bir yer başladı. Onlara Biraz da döneceğiz. Açık Gazete you, Your life has kicked you It's your mind And that's all that's tricking you So step in line Hey, come on, baby Piper, gün kavalcısı, Crispin St. Peter's'dan dinlediğimiz bir parça bu. Tam 50 yıl önce hit parça olmuş bu. Yani listelerde yükselmiş. Ee, biz Crispin Saint Peter's'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. 15 Nisan 1939'da doğmuştu. 50 yıl önce çok popüler olan bu şarkıyı seslendirmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyoruz. Ve biraz önce söylediğimiz konulara dönelim. Şimdi öncelikle hemen bu şeyi çok tuhaf savaş haberinde de çıkaralım. Azerbaycan 170 Ermeni askeri öldürdük diyor. İki gün önce de Ermenistan'dan yapılan açıklamada 200 Azerbaycan askeri öldürüldüğü söyleniyordu. Evet, Nagorno-Karabağ yani... Dağlı Karaba Cumhuriyeti'nden ordusundan gelen bir açıklamada 200'dü. Azerbaycan'dan son bir çok açıklama geldi. Darmadan ettik diyor. Büyük bir zafer kazandık diyor. Ermenistan'da Azerbaycan Karabağ vurmaya son vermezse karşılık veririz. Azerbaycan şunu anlamalı ki Ermenistan daha ağır bir şekilde karşılık vereceğiz diyor. Karabağ Azerbaycan savaş uçaklarımızı kullanırız diyor. Seferberlik ilan edilmiş. Evet. Gönüllü olarak katılmak isteyenler kayıtlarını yaptırmaya başlamışlar Azerbaycan'da askerlik şubelerine. Yaşlıların çoğunlukta olması dikkat çekmiş. Yaşlılar gönüllü olarak cepheye gitmek istiyorlarmış. Evet yani büyük bir zafer kazandık dedi. ve Tek taraflı ateşkes ilan ettik dedi ama e, mümkün 200 değil anlamı. Öldürülmesi evet. ateşkes ilanından sonra, sonra. yapıldı. Evet böyle bir şey bu. Londra'dan da Azerbaycan'a destek toplantısı yapılmış gösterisi. Elçilik binası önünde. Ermenistan destekçileri de karşı gösteri düzenlemiş. Azeriler utanın Azerbaycan cehenneme kadar yolun var. Batum bizim olacak gibi sloganlar atmışlar. Azeri futbolcular da e, kamuflaja çıkmışlar maça. Gördünüz mü onu? Görmedim. Azerbaycan liginde Hazar, e, anlı futbolcular Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ölen Azerbaycan askerlerini anmak için sahaya askeri kıyafetlerle çıkmışlar. Muhtemelen maç sırasında çıkarmışlardır ama. Bence daha hoş olurdu. Evet. çıkarmasaları o çıkarmasalar. E, savaş uçaklarımızı kullanırız diyorlar. Fransa'da bulunan Dağlık Karabağ temsilcisi Hovannes Kevorkyan da Reuters'a açıklamalar yapmış. Böyle devam ediyor. Geçiyorum bunu. Şimdilik böyle çok büyüyebilir fevkalade ciddi yani ölüm olmasa fevkalade insanlar ölüp mahvolmasalar çok komik de bulabilirdik ama maalesef öyle değil. 100-200 rakamlar artıyor Söyle, evet. tabi söylemdi. ne evet. kadar kişi öldüğünü bilemiyoruz şu anda net olarak. Evet şimdi şeye geçelim dünyanın e, merkezinde. Öncelikle bir düzeltme yapalım. Dün Panama belgelerinin açıklanmasının ardından İzlanda Başbakanı David Kullakson'un kendini e, daha doğrusu istifa ettiğini söylemiştik. Bu birçok internet sitesinde yer aldı. Ben de Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde gördüğümde akşam saatlerinde sabah saatlerinde yayından hemen önce istifa etti yazıyordu. Ama sonra sonuçta haber değişmiş, istifa etmemiş, kendini savunmuş, istifa etmeyeceğini açıklamış. Ardından da İzlandalılar sokaklara dökülmüş. Evet. Yumurtalarla birlikte şimdi sesini de veririz ama ben bir ufak e, düne ilişkin bir şey yapayım. E, İzlanda Başbakanı zaten görüşmeyi de terk etti. O videoyu seyretmiştim ve istifa etmeyeceğine o yüzden kanaat getirmiştim senle de. Anladım efendim. Ben işte Cumhuriyet Gazetesi diğer gazetelerde de İntersi'lerinde yazdığı zaman <gülüyor> itmişti belki de. Yok düşündüm. haklısın. Fakat ben şeyi demek istedim. Yeşilçam hikayesine de benziyor doğrusunu istersen. Zengin kız fakir oğlan hikayesi. Zengin kız İzlanda halkı mı oluyor? Hayır. Yok. Adamın Adam sevgilisi zengin, aileden zengin. Sonra işte işler çeviriyorlar. Sonra da evleniyorlar ama bir doları hani devretmişti ya hisseleri evet. o hikaye işte. Anladım. İzlanda'da ağır Panama protestosu var yalnız. Yani düşünün bir pazartesi günü işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz ve gidip e, şeyin hükümet binasının hükümet binası da öyle bizim hükümet binası gibi bir hükümet binası değil yani başbakanlık gibi oldu meclis gibi değil yani. Normal bildiğiniz oradaki şehirdeki binalardan bir tanesi ayırt etmesi pek kolay değil. Gidiyorsunuz onun önüne pazartesi günü protesto gösterisini gerçekleştiriyorsunuz ve ufak bir ile beraber ülkenin 6.8'ini yani yaklaşık 22.547 kişi saymışlar ellerinde böyle... E, tespit çekmek için kullanılan ya. şeyler vardır bilir misiniz? Böyle basarsanız böyle 1-2-3-4-5 diyardan. Evet. Onları işte gösterici saymakta kullanmışlar. 22.547 kişi saymışlar protestoyu organize edenler. Sadece ufak bir çareyle pazartesi günü. Evet. Bir de hafta sonu olsaydı acaba Yum, ne olur? Yumurtalar havada uçuşmuş. Gözaltılar var. Evet ve aslında e, eşine ait deniz aşırı şirket olduğu ortaya çıkan başbakan Gunn Laugso'nun istifasını istiyorlar. O da istifa etmeyeceğim demiş. Offshore deniz aşırı şirketi çıktı. Halbuki en çok deniz aşırı şirketlere karşı çıkan İzlanda'yı mahveden bunlar demişti. Başbakan hangi yüzde şimdi istifa etmiyor bilmiyorum. Koalisyonun 63 vekili parlamentoda 38 sandalyesi var. Onun için de güvensizlik oylaması meclisten geçmesi zormuş. İnsanların elinde muzlar vardı gördünüz mü protesto gösterilerinde? Hayır. Muzları gösteriyorlardı hükümet binasında işte. Muz cumhuriyeti mi burası diye manarak ee, sesleri de var seslerine bir kulak verelim Ave <gülüyor> Gün e, Lagson var ya evet. başkan e, başbakan. Geçen ay bir blog yazısı yazmış. Ve ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Eşime ait deniz aşırı varlıklar İzlanda'da vergilendiriliyor demiş. Sence yalan mı söylüyor Reddetmemiş ama olduğunu, değil mi? Reddetmemiş Red ama e, vergilendiriyor demiş. Bir kuruş vergi ödememiş halbuki. Yalan mı söylemiş? Evet. Ooo. Sorun buydu zaten. Bir radyo mülakatında da ...halkın çıkarlarını... ...kendi çıkarlarımın önüne koyarım demiş. Yalan mı söylemiş? Değil, değil herhalde. Ama zaman değişiyor. Zamanlar değişiyor. 500 milyon İzlanda kronu... ...11 milyon... ...530 bin Türk lirasından fazlaymış... Baş, ...başbakanın, zengin kızın... ...eşine ait şirketin... ...vergi beyanı. 2013'ten beri görev yapıyor. Bankaların iflas ettiği ülkede... ...hak sahipleriyle anlaşmalara... ...varmaya çalışılıyor istifa etmeyeceğim demiş. Benim eşim her zaman vergilerini ödedi. Kendisi ayrıca çıkar çatışmalarını bir kenara bırakarak İzlanda'da yatırım yapmayı tercih etti demiş. Vay vay vay. Ve yani Snowden e, sızmalarıyla Panama sızmaları arasında Panama belgeleri tam bir birleşik durum var. Yani skandal legal olarak götürülüyor. İşte kapitalizmin muazzam bir e, skandalinden bahsediyoruz. Herkes her, reddediyor. Evet, her türlü güvenilirliğini... ...yani kapitalizm çok ciddi bir inandırıcılık krizine girebilir. Çünkü sayısız insan bütün dünyadaki... 12'den fazla ne 20'den fazla devlet ve siyaset başkanı lider dediğimiz insanların da karıştı. Önde gelen sanatçılar ve sporcular da var. Futbolcular var ayrıca da şey var. Bir e, de çocukluk arkadaşları falan var bu devlet Evet Herkes reddediyor ama çok büyük bir çöküntü var işte onun da sebebi biraz önceki Oxfam rakamları olabilir. Türkiye'ye dair olan bilgiler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Mesela La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın 2000 ve 2008 yılları arasında Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut'un da yer aldığı yabancı oylarının maaşlarını Panama şirketleri veya banka hesaplarına yatırdığına ortaya çıkması gibi bir durum var. Ama yalanlamamışlar mı? Nihat Kahveci'nin ya da Tayfun Korkut'un yalanlayacağı bir şey değil ki. Real Sosyalat'ın yalanlaması gereken bir şey. Yo, bu onlar da yalanlasın. Mesela Messi yalanlamış. Panama belgeleri Lionel Messi ve babası Jorge Horacio Messi. Yer alan bütün vergi kaçırma iddialarını yalanlamışlar. Hatta Messi bir de araba oyuncak araba resmiyle poz vermiş Twitter'da. Bu öncedendi. O daha önce de 32 milyon euroya Ferrari aldı iddiaları evet, vardı evet. Messi'nin. İşte yine arabam diyerek de oyuncak arabayla beraber gülmüş. Böyle. Gülmüştü. O, 16 saat ayıklamış. içinde 1 milyon kişi tarafından beğenilmişti. Bakalım bu yalanlamalar da beğenilecek mi? Araba kullanamaz burada herhalde. Ne kullanacak? Para mı? Monopoly parası mı? Monopoli. Ee, Putin'in gizli servetini de ortaya çıkardı Panama Papers denen şey. Ama Putin de yalanlamış hatta CIA yaptı demiş yani Amerika Birleşik Devletleri'nin listede olmaması bir kafa karıştırıcı bir durumun evet. ortaya gözüküyor ama ama şey demişler. Daha açıklanmamıştır belki. Evet, aynen öyle. E, Glenn Greenwald yazmış bunu biraz tuhaf hiç Amerika'dan ses daha çıkmaması He. diye. Fakat e, şey e, gazeteciler 80 ülkenin 800 Müne gazetecisi uğraşıyor bu işle. Türkiye'de hemen bilmiyorum. Ama şey yakında Amerika'da gelecek merak etmeyin de, diye güvence vermişler. Merakla bekliyoruz. Fakat Poroshenko Ukrayna Devlet Başkanı da yalanlamış. Ya işte kader birliği görüyor musunuz? Şu anda Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı masaya oturun. Odayı kapayın. Ondan sonra geldiğiniz zaman aynı şekilde bulursanız zaten kendinizi daha sakin ve güvenli bir dünyada bulduğunuzu. Ee, göreceksiniz. Yani birbirleriyle yaka paça durumdalar. Savaş, savaş hali var zaten somut olarak devam ediyor Ukrayna'nın doğusunda. Bir yandan da Rus askerlerinin Ukrayna'ya girdiğine dair yıl boyunca dedikodular ve rivayetler gelmişti. Neyse ama aynı bakın kader birliği. Evet. Cameron'ın babası da, Cameron da zor durumda kalmış İngiltere'de. Tanıdığımız ne kadar siyasetçi ve iş adamı falan varsa hepsi zor durumda. Ee, şey David Cameron'ın 2010'da ölen babasının vergi cenneti Panama'da birçok kişinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu bir şirkete Mossack Fonseca'nın müşterileri arasındaymış babam yapmaz öyle şey demiş Cameron'ın sözcüsü de çıkmış özel bir mesele siz karışmayın demiş çok çok lezzetli bir yani açık gazete için daha lezzetli bir şey düşünemiyorum bu haberlerden İngiltere hükümeti de ama bak işte hükümet budur. Sısan belgeleri soruşturacağım demiş. Bu soruşturacağını bildirmekle yetinmiş. Başka bir şey. Guardian gazetesi Cameron babamın şirketi her zaman vergi verir demiş. Vergi vermemek zaten büyük bir suçtur diye konuşuyor Cameron. Bununla mücadele edeceğim demiş. Şimdi çıktı ortaya. Babası yasalara İngiliz basını yazmış ya, 2012'de zaten yatırım fonları iyi. Cameron'un. ...ama Ayasalara aykırı bir iş yaptı... ...ima edilmemiş... ...Blairemo şirketi hala varlığını sürdürüyor. Hı hı. Ama Guardian gazetesi... ...şirketin şu ana kadar... ...tek kuruş vergi ödemediğini... ...yazmış sen. Nasıl? İlginçmiş gerçekten. Evet. Türkiye'deki tamam. gazetelerde bunlar nasıl görüldü peki? çok önemli bir soru. Hemen bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde tam sayfa manşetten vermişler. Tam ilk manşetten vermişler. Tam sayfa değil de işte. İşte dünyanın kirli çamaşırları diye vermişler. Bunu gösteriyorlar. Eee Özgür Düşünce Gazetesi'nde de bunu vermişler mi? Bakayım. Görmemiş mi? Galiba görmemiş. Hürriyet Gazetesi manşetten vermiş. Panama salladı demiş bir gün gazetesi kirli işler ortaya saçıldı diyerek Onur Ören'in haberini vermişler Surmanşet'ten Panama belgelerini anlatan taraf gazetesi Putin diken üstünde demiş ee, Panama dansızdan belgeler vergi kaçırmak için kurulan hayali şirketleri ortaya çıkardı Rus lider Putin'in 2 milyar dolarlık para transferi gerçekleşen yakın çevresi var denilmiş ama o da şeye konsantre olmuş Yakın markaş yani Türklerden filan Türkiye'nin durumundan 101 şirketten bahsediyordu Türkiye'den bahsetmemiş. Milliyet gazetesi de bahsetmemiş. Oradan itibaren o gazete o sıralama doğrudur ondan sonra rastlamayacağına bahse girerim. Bakalım Türk'te belki vardır Panama bombalar 1 Mayıs'ta demiş. Böyle baktığınız zaman bomba bomba değil 1 Mayıs bomba Panama falan. neyse. Az olsa bahsetmiş evet. yani. Sabah gazetesi bahsetmiş mi diye soracak olursanız. Sabah gazetesi Panama depredi, depremi diye çok ufak bir haberi yer vermiş gene de Deprem. deprem Bomba, deprem. deprem. deprem. deprem. Evet. 1 Mayıs. Ha. Gardaş yumruğu demiş Türkiye gazetesi. Ermenistan'a darbe üstüne darbe. Gardaş yumruğu demiş. Panama gizli ser, e, servet kanalı demiş. Burada da Putin'in resmi var. Putin üzerinden okunuyor gene. Son olarak akşam gazetesi... Bahsetmiş mi? Ee, Yok. Bahsetmemiş. Evet, Kapitalizm krizi onları fazla Bahsetmiyor. Ee, son iki gazete Yeni Şafak'ta var mı bu haber diye baktığınız zaman Panama şoku diye vermişler. vermişler. Star gazetesi vermiş mi diye bakıyorum. En son vermemiş galiba. Vermemiş. Evet, Neyse, vermemiş. Bir... Ama yani bu işlerde gerçekten Ve... kadar ortaklığı yapılıyor. Mesela Rıza Sarraf dosyasında e, Rıza Sarraf e, Türkiye'deki şirketlerin Türkiye'deki iktidarında bir şekilde altından gösterildiği şekliyle İran'daki devrim muhafızları ile beraber e, bu işi e, yürüttüğüne dair de çeşitli imalar vardı. Yani düşünün şu andaki Suriye'deki savaşı oradaki cephenin en büyük destek muhaliflerin en büyük destekçilerinden bir tanesi Türkiye'deki hükümet. Esad rejiminin en büyük destekçilerinden bir tanesi de ki İran'daki Devrim muhafızları gibi oluşumlar hatta daha iki devrim muhafızı iki gün önce öldü İran'da çatışma sırasında ama baktığınız zaman bu aralarındaki ticari alışverişe yani Türkiye'deki şirketlerle İran devrim muhafızının yanında olan şirketlerin Rıza Sarrafı üzerinden gayet güzel paraları şekilde aktardığına dair de çeşitli iddialar mevcut. Evet, yani savaş başka, orta, para başka, para başka. Her zaman. Öyle. Aynen Ukrayna İr ve Putin arasında olduğu gibi. İran meclisinden de Zencani'nin parası Zarrab'ın elinde. Onu İran'a getirmemiz lazım diye bir haber var. Bunu da ...bazı gazetelerin hiçbirinde görmemiz mümkün değil. Sar Sarraf da tü e şey, Türkiye'deki ekonomi açığını bir şekilde e kapattığından bahsediyordu. Şimdi Türkiye'deki ekonomik bir açık ortaya çıkar mı Sarraf'ın elindeki paralar giderse? Hatırlarsanız Çıkabilir. televizyona çıkmıştı. Türkiye'deki ekonomik açığın bu şekilde kendi, kendi yardımıyla beraber... ...yüzde onu kapatıyorum demişti. O zaman Türkiye'deki yüzde on mu gidecek İran'a? Evet. Peki hesap ee, yani bilmiyorsun ya dayak yememişsin diyebilirsin ama öyle. Peki şeye, son olarak da şuna geçelim. Şey raporlarından bahs yarın bahsederiz artık. IŞİD'in aranan iki canlı bombası Gaziantep'de yakalanmış ve avukatların Cizre raporu var ki Allah muhafaza. envanter dışı silahlar, memesi kesilenler, ezilerek bütün vücutları ezilerek kafaları öldürülenler, insandan karşı işlenen suçlar en az 38 çocuğun hayatını kaybetmesi kesilen kelleler filan. Bir de son bir haber var. Yaklaşık 9 milyon, 50 milyon diyelimiz buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yani nüfusun neredeyse yarısının kimliklerinin internet üzerine kimlik bilgilerinin internet üzerinde yayıldığına dair yeni bir haber var. Evet, bir, şekilde sızdırılmış. bir de şey de çok önemli bir haber aslında paralel devlet soruşturması adı altında gazetecilere bir gözaltı dalgası zaman eski millet gazetesi karşı aydınlık muhabiri ve bir polis gözaltına alınmış böyle bir büyük operasyon var. Meslek örgütleri, hukukçular ve politikacılar operasyona tepki göstermiş. Ona da yarın bakamayız. Şimdi göç meselesi en önemli olarak son elimizde alan göçmen anlaşması kapsamında ilk Suriyeli kafile alan. Fotoğrafları görebildiniz mi? Gördüm. Frontex'teki gemilere Çok doldurulmuş kolay. olan insanların. Görün Yanlarında ne? şeyler var. Yani 4 sıralı koltuklar var feribotlarda. Ee, başına ve sonuna pencereye ve şeye, e, koridora Frontex'in yarı yarı bodyguardları oturtuluyor suratlarını maskeyle gizlemişler hijyen açısından diye de bence utanç açısından gizlemişler evet. öyle bir durum söz konusu olabilir ortada suçlu niyetine bir tek ellerinin kelepçelenmemiş haliyle bir şekilde hareket ettiği söylenebilen seyahat ettiği söylenebilen göçmenler Türkiye'ye gönderiyorlar kim utançtan başını eğiyor kimi ne olduğunu anlamaz bir şekilde bakıyor Bunları gemilere doldurmuşlar ve şu anda Türkiye'ye doğru gönderiyorlar evet, bir suçlu idasıyla. Cumhuriyette şey diye vermiş. vermişim, de utanç perdesi Yunanistan'dan ilk göçmen kafilesi gazetecilerden saklanarak Türkiye'ye getirildi diyor. Utanç verici deniyor. Anadolu Ajansı geçti bazı haberleri fotoğrafları da. Hikmet Çetin Kaya'da dikiliye gitmiş yazar. Hüzünlü göç diye yazmış. Bir diğer taraftan da Almanya'ya da gönderilmeye başlanmış. 16 kişiden oluşan ilk kafile dün sabah Hanover Havalimanı'na ulaşmış. Gün boyunca toplamda Almanya'ya 32 Suriyeli göçmen gönderilmiş. Uşakla. Evet yani ilk şey sakin oldu ama e, bu sembolik ilk adım deniyor. Fakat gerçek test asıl yakında gelecek ve bambaşka manzaralarla karşılaşabiliriz diyor Helena Smith'te. Gardiyan'dan hem Midilli'den hem de Dikili'den de Patrick Kingsley vermiş Gardiyan'dan Dikili'de mülteci kampıyla da çok acayip iki farklı tepki var Bir tanesi mülteci kampına hayır istemiyoruz Dikili Dikilerindir diyor birisi de mülteciler hoş geldiniz bu ülke sizin eviniz diye veriyor böyle bir şey. Sahilin diğer ucunda Afgan ve Bangladeşli göçmenler var. Böyle bir şey göçmenler de merkeze ulaşıyor. Şimdi e, Deutsche Türkçenin e, Avrupa e, Komisyonu Başkanı George Martin'le, e, Avrupa Komisyonu'ndan George Martin'le bizim için e, gerçekleştirdiği bu göçle ilgili söyleşiye kulak verelim. Martin Schultz demek istedim. Türkiye, Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma kapsamında Yunanistan'dan gelen ilk sığınmacıları kabul etmeye başladı. Bu ilk adım, sığınmacı krizinin çözümünde önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Ancak başta Almanya olmak üzere son günlerde Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yaşanan basın özgürlüğü ve güvenlik tartışmaları, Türkiye'nin sığınmacıları Suriye'ye geri gönderdiği iddiaları söz konusu anlaşmaya gölge düşürüyor. Doçevre'le Türkçe'den Özlem Coşkun, sığınmacı krizi anlaşmasını ve bu çerçevede ortaya çıkan pürüzleri Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la konuştu. Sayın Schulz, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında varılan anlaşma sığınmacı krizini nasıl etkileyecek? Bu anlaşmadan umutlu musunuz? Evet, bir pozitif bir anlaşma. Eğer ülkelerden bir anlaşma yapmak istiyoruz. Evet, bu konuda olumlu bir gelişme bekliyorum. Sığınmacılar arasında resmi ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınmanın, Avrupa'ya gitmenin en güvenli yolu olduğunu yayabilirsek, yaptığımız anlaşmada amacına ulaşacaktır. Zira Türkiye'de kayıt altına alınan sığınmacılar, insan kaçakçılarının elinde lastik botlarla çıktıkları yolculuklardan çok daha hızlı bir şekilde Avrupa Birliği içerisindeki güvenli ülkelere yerleştirilebilecekler. Eğer bu gerçeği sığınmacılara gösterir ve daha fazla sayıda sığınmacıyı kayıt altına alabilirsek insan kaçakçılığına da ağır bir darbe indirmiş ve sığınmacılara gerçek manada yardım etmiş olacağız. Türkiye'nin farklı yerlerinde terör saldırıları meydana geldi. Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler Türkiye'deki vatandaşlarını güvenlik konusunda uyardı. Siz Türkiye'deki güvenlik sorununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Die Türkei leidet unter dem gleichen Phänomen, unter dem zum Beispiel in Belgien, unter dem Frankreich Türkiye tıpkı Belçika, Fransa, İngiltere ya da İspanya'da olduğu gibi sıradan insanlara yönelmiş bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu İslam'a dayanmayan ama İslam arka planıyla politize edilmiş bir terördür. Bunun altını çizmek isterim. Kesinlikle İslami bir terörden bahsedilemez. Sadece İslam'ı kötü amaçlı kullanmaya çalışan gruplar var. Hem Türkiye hem de Avrupa bunun acısını çekiyor. Tabii Türkiye'nin bir de kendi içinde Kürtlerle yaşadığı bir çatışma mortem söz konusu. Ve bu durum kesinlikle askeri yöntemlerle değil, yeniden çözüm sürecine dönülerek çözülebilir. Yani Türkiye ciddi güvenlik sorunlarıyla mücadele etmektedir ve Türkiye'nin bazı bölgelerinin güvenli olmadığı söylenebilir. Peki Türkiye mülteciler için güvenli bir ülke mi? Türkiye mülteciler için yüzde yüz güvenlidir. Bu sözümün altını çiziyorum. Çünkü Türkiye'deki mülteci kamplarını ziyaret ettim ve yakından gördüm. Rahatlıkla söyleyebilirim ki sığınmacıların kamplardaki durumu birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi ve onlara örnek teşkil edecek durumda. Ancak bir de kampların dışında ülkenin çeşitli yerlerine dağılmış 1 milyon 700 bin mülteci var. Türkiye haklı olarak bu mülteciler ülkesinde kaldığı sürece onlara ev, okul ve sağlık hizmeti sunmak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu noktada Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden mali destek talebi de son derece anlaşılır. Ve dediğim gibi benim izlenimlerim Türkiye'de mültecilere iyi davranıldığı yönündedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yaptığı anlaşmayı ihlal ederek Avrupa'dan gelen sığınmacıları Suriye'ye gönderdiğini iddia etti. Bu iddiaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu incelenmesi gereken son derece ciddi bir suçlama. Türkiye bu suçlamayı reddediyor. Açıkçası ben de söz konusu iddiaya temkinli yaklaşıyorum. Türkiye'nin uzun bir süre sınırını Suriye'den gelen mültecilere açık tuttuğunu biliyorum. Bu yüzden suçlama dikkat çekici ve uluslararası tarafsız kurumların incelemesine tabi tutulmalı. Şu an itibariyle zaten sınırda Birleşmiş Milletler'e ait görevliler bulunuyor. Mesela Mesela Kilis'teki kamplarda Birleşmiş Milletler görevlileri sığınmacılara hizmet veriyor. Onlara sorulabilir. Bu tartışmalı konu ancak uluslararası kurumların meseleyi araştırmasıyla anlaşılabilir. Der. Sayın Schultz, sığmacı krizine dair görüşmeler sürerken Alman kamuoyunda Almanya'ya yönelik Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine karşı sessiz kaldığı yönünde eleştiriler vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili hiciv videosuna gösterdiği tepkinin ardından durum değişti. Alman hükümetinden de eleştiriler gelmeye başladı. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Demokrasi, birçok birçok bir demokrasinin gücü ülkesindeki gazetecilerin hürriyetiyle ölçülür. Gazetecilerin haber verme özellikle de politikacıların istemediği şeyleri haber verme özgürlüğü son derece kıymetlidir. Bu demokrasinin temelini teşkil eder. Zira bu sayede iktidar sahipleri hem güçlerinin belirli bir zaman içerisinde sınırlandığını unutmazlar, hem de sürekli sınandıkları için hatalarını ve başarılarını doğru okuma şansı yaklaşırlar. Kalarlar. Kısacası oturmuş, sağlam demokrasilerde basın özgürlüğü vazgeçilmezdir. İster bunu gölgeleyecek bir fısıltı, ister iktidara dayanarak yapılacak bir engelleme olsun, demokrasilerde en sert cevabı alır. Kuşkusuz Türkiye ile sığınmacı krizi konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor. Ama bu demek değildir ki karşılığında Avrupa Birliği değerlerinden vazgeçeceğiz. O yüzden daha önce Kürt sorunuyla ilgili düşüncelerimi açıklamaktan geri durmadığım gibi bugün basın özgürlüğü konusunda da sessiz kalmayacağım. Evet, Deutsche Welle Türkçe'nin açık radyo için özel olarak yaptığı mülakatı dinledik ya. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la konuştuk, konuşmuş olduk Doğu Çevre'le vasıtasıyla ve Martin Schulz oldukça ileride de baya tartışılacak şeyler söyledi. Bir tanesi Türkiye'nin bazı bölgelerinin güvenli olmadığını söyledikten hemen sonra mülteciler için %100 güvenli diyerek aynı cümle içinde neredeyse birbirine zıt tezat şeyler söyledi. Ayrıca da e, güvenlik e, şeyini e, yani bu varılan anlaşmayı mülteciler konusunda yapılan anlaşmayı e, son derece verimli ve iyi sonuç verecek Türkiye'nin de para talep etmekle haklı olduğunu söyledi bir yandan. Ama yandan da Amnesty International gibi, Uluslararası Af Örgütü gibi bir kuruluşun mesela Türkiye'deki mültecileri Suriye'ye geri gönderme iddiası konusunda da ciddiyetli araştırmalıdır, olabilir filan dedi. Yani ortalıkta tel tel dökülen bir Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu var. Onun tipik bir örneğiydi. Bir yandan basın özgürlüklerini esas savunacağım, sonuna kadar savunacağım diyor. Aynı gün elbette gazetecilere bir gözaltı dalgası haberini de veriyoruz Türkiye'den. Neyse böyle bir durum. Şimdi Ahmet İnsel'le konuşacağız birazdan. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel, Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Neyden canım? Evet yani çok sayıda sorun ve soru var konuşulacak ama belki göçle birazcık ayrım yapalım ve göçe biraz odaklanalım çünkü çok büyüyecek gibi gözüküyor. Çok gibi. büyüyecek ve gerçekten bir hukuk dışılığın bu kadar açık biçimde uygulandığı, savunulduğu bir durum uluslararası anlamda söylüyorum, Yoksa devletler tek tek uyguluyorlar da uluslararası bir, e, devletler arası bir uygulamanın bu kadar hukuk dışına çıktığı ve özellikle de hukuk devletinden en fazla dem vuran ülkeler açısından bunu söylüyoruz. E, son derece düşündürücü. Evet, biraz Bir şey soracağım, ya hemen başlangıçta bir parantez açayım. Biraz önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Dolce Velen'in Açık Radyo için yaptığı özel mülakatta tam da bu dediğini yani bu muazzam çelişkiyi gördük. Yani bir yandan evet. da uygun bir anlaşmadır. Her şey yolunda gidecek harika derken bir yandan güvenli bölgeler, Türkiye'nin güvensiz bazı bölgeleri var. Mülteciler için güvenli olacak diyor ve yani... Çelişkiden geçiyor Ben de ufak bir ekleme yapayım. Dün bir The Guardian gazetesinin internet sitesinden aldığımız makaleyi burada aktardık. Orada mesela hala bu adalarda, mültecilerin bektiği adalarda... E ...eksperlerin beklendiğini ve çevirmenlerin beklendiğini söylüyor. Yani oradaki insanların derdinin ne olduğunu anlatabilecekleri bir yol ve yöntem de yok. Yani göndermiyor Avrupa Birliği şeyleri de söz verdiği şekliyle. Bürokrat da orada çalışacak olan eksperleri de göndermiyormuş. Bir diğer taraftan da Frontex gemi bile göndermiyor. göndermiyor. Bir kısmı göndermiyor evet. Mesela Fransa'daki bu konudaki uzman kuruluş mül mülteciler ofisi, ofisla hukuki koşulların yerine gelmediği nedeniyle göndermeme karar 2300 kaldı. kişi söz verilmiş. Evet. Sadece 200 kişi varmış mesela. <gülüyor> evet, böyle evet. bir şey. Evet, yani böyle bir muazzam çelişkiler yumağı var ama endişe verici olan da bunun büyüyeceğinden tabii korkuyor olmamız. Bir kere bunun büyümesi riski var. İkincisi tabii bir de çok ciddi bir dezenformasyon var. Yani Türkiye'deki insanların dün bazı televizyon haberlerini sabahleyin radyodan dinlerken kulağıma çalındı. İşte Türkiye'de Türkiye'ye gelen Suriyeliler kadar, Türkiye'ye iade edilen göçmenler kadar Avrupa'ya da Suriyeli göçmen alınacak bir kere bu iki açıdan iki açıdan yanlış. Yanlış. Evet. Türkiye şu anda Türkiye'yi iade edilen göçmenlerin büyük çoğunluğu yani dün ve bugünle bugünle ilgili söylüyorum Suriyeli değil. Afgan, Iraklı Banglade ve başka ülkelerden gelenler. Evet. Suriyeli çok az var şu aşamada. Bu birinci faktör, birinci eleman. Bu e, göçmenler Avrupa ile olan anlaşmaya e, yani bire biz bir kişi aldık bir kişi verdik anlaşmasına dahil değiller. Değiller evet. Yani. Bu birincisi. E, ve bu göçmenlerin iltica etme imkanı Türkiye'de yok. Bu ikincisi. Çünkü Türkiye Avrupa, Suriye hariç Avrupa e, ülkeleri dışından gelen mültecileri, mülteci taleplerini kabul etmiyor. Evet, Batı'dan da, gelen sadece kabul ediyor değil mi? Bir de Suriye biraz bir garip bir istisna teşkil etti. Onlara bir statü yaratıldı, bir e, de facto bir statü yaratıldı, fiili bir statü yaratıldı. Onlar kabul ediliyor sayılabiliriz. Çünkü kaydoluyorlar falan. Ama diğerleri kabul edilmiyor. E, dolayısıyla bu kişilerin Türkiye'de güvenli mülteci konumunda olmaları da mümkün değil zaten. Bu kişilerin içinde büyük bölümü e, zaten Avrupa Birliği tarafından stat, mültecilik statüsü reddedilme potansiyeli olan kişiler olabilir. Ama e, uluslararası mültecilik anlaşmalarının gereği bu kişilerin hepsinin taleplerinin bununla ilgili yetkilendirilmiş uluslararası kurum tarafından dinlenmesi, kayda alınması, gerekirse reddedilmesi veyahut kabul edilmesidir. Bu olmazsa olmaz bir gerekliktir. Evet. Bak, evet, şimdi, halbuki öyle. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz mesela %100 böyle hallolacaktır, güvenlidir dedi biraz önce kulaklarımızda duyduk. Çok, çok ufak öyle. bir ekleme yapmak istiyorum. Ahmet, Ahmet Bey çok özür dilerim. Bir haber daha var şu anda önümde Reuters'ın haberi. Yunan basınına göre dün 202 göçmen Türkiye'ye iade edilirken toplam 339 yeni göçmen ise Yunan adalarına ayak basmış. Reuters haber ajansına göre bir de bu kişilerin arasında çocuklar ve tekerlekli sandalyede bir kadın da bulunuyormuş. Yani gelenden daha fazla insan aynı şekilde Yunan adalarına gitmiş dün 339 Büyük göçme. Büyük ihtimalle daha fazla gelecektir, iade evet. edilecektir. Yani bu olmayacak anlamına gelmiyor. Büyük ihtimalle daha fazla iade edilecektir, Türkiye'ye iade edilecektir. Ama ikinci söylemek istediğim, Yunanistan'dan sadece adalardan bahsetmiyorum. Çünkü Yunanistan kara sınırından da Türkiye'ye iade edilecektir. De bulundu. Geçmişte yakın tarih evet. ediyorsunuz. Ve Türkiye'de, Yunanistan arasında 2002'den beri yürürlükte olan bir anlaşma var bu çerçevede. Hı hı. İkincisi, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen 20 Mart sonrası Suriyeli göçmenler ilticallar. Çünkü Burada çünkü bir statü var. 20 Mart öncesi ve 20 Mart sonrası diye. 20 Mart sonrası e, Suriyeliler Türkiye'ye iade edilebiliyor. Evet. Ama Yunanistan burada bir küçük e, taktik uyguluyor. E, adalarda mülteci talep mültecilik talebinde bulunmaya vakti olmamış. E, do, şeyler dolu olduğu için bunu yapamamış. Kayıt hotspot e, büroları kayıt e, dolu olduğu için bunu yapamamış. olanları da burada çok ciddi bir sahtekarlık var. Mültecilik talebinde bulunmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye yolluyor veya yollamaya hazırlanıyor evet, kanuna karşı hile hile işeriye ev evet, evet evet bunların yani şu anda birkaç kişinin bu çerçevede gönüllü mü değil mi bilmiyoruz ama bu çerçevede geri yollanmaya hazırlandığını veya belki de gelenlerin arasında olduğunu biliyoruz üçüncüsü Avrupa ve bu çok Türkiye'de bahsedilmiyor maalesef Avrupa her durumda ee, bu Yunanistan'dan iade edilenler karşılığında sadece ve sadece 72 bin 72 bin kişiyi kabul etmeyi, 72 bin mülteciyi Avrupa'ya kabul etmeyi öngördü. Hiç konuşulmuyor bu çok önemli bir şey altını çizdi Namet. Yani gerçekten evet, bu, bu hiçbir bir bu, yerde bin, rastlanmıyor. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye'de iki buçuk milyon mülteci Suriyeli olduğunu düşünüyoruz. İki civarında. Avrupa'nın kabul etmeyi kabul e, e, Türkiye'den doğrudan çeşitli Avrupa ülkelerini kotalar çerçevesinde yerleştirmeyi kabul ettiği miktar 72 bin. Yani bu iki, %10 bile değil. Evet. Türkiye'deki Suriyeli mülteci yüzde %10'u bile değil. %3'ü. Evet. %3'ü. E, bir de bunu görelim. %3'ü. Yani her şey yolunda her şey yolunda gitse, Türkiye'den e, Avrupa'ya kabul edilecek, doğrudan kabul edilecek mülteci sayısı oranı, Türkiye'deki stoktaki mülteci oranının yüz, miktarının yüzde Evet, büyük bir sahteken. İnanılmaz yani. bir şey. Bu, bu i̇nsanlarla alay etmek demek. hepsinin yürürlükte olduğu bir yapıda hani hukuk dışı çerçevede yapıp da bunu gene de büyük hani çözmek açısından ele alırsak çözmek için bir e, ciddi adım diyelim 500 bin kişi alacağız, 1 milyon kişi alacağız deseler bir dereceye kadar hadi hukukun ekrafından dönüyorlar ama bir şekilde de çözmeye çalışıyorlar. Sorunu gerçekten çözmeye çalış tap diyebiliriz. Tamamen sahtekarlık Tamamen göz boyama. Evet çok ağır bir durumla karşı karşıyayız yani. Ve bu önümüzdeki dönemde bazı insani dramlar olduğunda da olmayacağını temenni ederiz elbette. Ama bazı insani dramlar olduğunda da bire ah vah biz böyle olacağını düşünmüyorduk bilmiyorduk falan diyerek Topu gene başkalarının üzerine sorumlulukları başkaların üzerine atmak atacaklarından eminiz. Göz göre göre bunu yapacaklarından eminiz. Türkiye aynı zamanda maalesef bakın güvenli ülke, Suriyeler için de güvenli ülke olduğu iddia edilen Türkiye, Amnesty Internationalın iddialarına göre. Şimdi Amnesty International yalancısıyız uluslararası af örgütünün yalancısıyız son yayınladığı raporda Türkiye'nin Suriye sınırından esas itibariyle Hatay'dan yüzlerce Suriyeli'yi Suriye'ye sınır dışı ettiğini Suriye'yi geri yolladığını belirtti evet şimdi burada çok ufak bir şey acayip bir parantez daha var yani biraz önce tekrar dönersek Martin Schulz'a şunu soruyorlar. Türkiye, mülteci, Suriyeli mülteciler için güvenli mi bir ülke midir diyorlar. %100 güvenli olduğunu söyleyebilirim diyor Avrupa Parlamentosu Başkanı. Peki diyorlar. He, he, evet, he, ondan sonra da şeyi soruyorlar. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün evet. iddiası var. Ne diyorsunuz? Çok ciddiye alınarak araştırılması gereken bir iddiadır işte buyurun. <gülüyor> yani ne diyeceğini insan bilemiyor yani. İşte buyurun. Yani ciddi olarak araştırılması gerekir hakikaten. <gülüyor> Ve eğer doğruysa Suriye Türkiye Suriyeliler için güvenli bir ülke olma statüsünü kaybeder. Aslı bu e, gerçeği tekabül etmiyor. Yani Türkiye de şimdi bir, doğru söyleyelim. Türkiye'nin Suriyeli göçmen politikasına, mülteci politikasına da haksızlık etmiş oluruz. Evet. Yani şu anda Türkiye'deki iki buçuk milyon Suriyeli çok büyük bir sayı ve e, olabilecek en kötü koşullarda e, değiller. Türkiye politikası açısından. E, büyük ölçüde e, Türkiye hükümeti yönetimi bu kişilerle ilgili belli hak tanımaları sağladı. Bu daha uzun dönemde daha büyük sorunlar yaratabilir ama Türkiye Diyemeyiz ki Türkiye hakikaten güvensiz bir ülkedir. Mütlak anlamda güvensiz bir ülkedir Suriyelilere. Bu da yanlış olur. Haksızlık olur. Evet. Ee, ama e, neden olduğunu bilmediğimiz bir e, uygulamayla eğer amniste bir uluslararası af örgütünün dediği doğruysa benim anladığım kadarıyla sınırı hemen ötesindeki mülteci kamplarına yerleştirmek üzere sınır dışı edilmişler. Ama ne olursa olsun. Onlar artık Türkiye'ye sığınmış kişiler. Evet. ser artık Suriye'ye e, sınırlarının öbür tarafına güvenli olsa da olmasa kendi arzuları dışında yollanmaları, zorla yollanmaları, e, bütün mültecilik e, hele gerçek anlamda tehlikenin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Fiktif bir tehlikeden insanların iktisadi veya başka nedenlerle e, mülteci e, sıfatını kullanmaya çalıştıkları bir ülkeden bahsetmiyoruz Suriye için. E, dolayısıyla e, burada gerçekten e, uluslararası hukukun biraz evvel bu Martin Schulz örneğindeki o iç çelişki, önceden e, övüp ondan sonra hakikaten ciddi sorunlar var bunun üzerinde durulmalı demesi o bütün çelişki özetliyor ve Avrupa Birliği bu anlamda son derece utanç verici bir sınavdan geçiyor. Bir riyakarlık sınavından riyakarlık manzumesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu son derece çok düşündürücü. Yani Türkiye'nin yaptığı anlaşma, Türkiye'nin bu anlaşmayı yapması çaresizlikten kabul, yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilebilir. Bakın bu konuda Türkiye'deki hükümetin tavrının Avrupa Birliği'nin tavrından daha tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Evet peki ben şimdi tam hatırlayamadım belki birlikte hatırlayabiliriz. Dante'nin ilahi komedyasında Ceh Cehennem'inde riyakarlara verilen yer en dibidir benim hatırladığım dördüncü halkası en, diktir, evet. Can, en cehennem değil mi <gülüyor> evet evet en dibidir oradan en dibidir en eziyet çekiliş yeridir evet. yani en yeniden Gante'de okumanın zamanı geldi galiba evet <gülüyor> evet bu, bu böyle sürdürülür devam edecek mi bilmiyoruz ama bunun e, devam etmeme ihtimali maalesef dediğim gibi e, gene Avrupa kamuoyunu bir insani e, dramla bu konuda yaşanmış bir insani dramla aa ne ettik ne ettik bak deyip <gülüyor> kamuoyunun birdenbire bu hükümetlere karşı dönmesi e, ile olabilir. E, ama hep insani dramlarla mı insanlar olayın ağırlığına olayın rahmetini kaldıracak. Rahmetini kelime arıyordum teşekkür ederim. Rahmetine vakıf hükümetler vakıf olacaklar. O zaman hakikaten hükümetlerin bu bu anlamda çok ciddi ee, sorumsuzluklar sorumsuzluklar malzemesi olduğunu e, görüyoruz. Yani bir o e, e, hangi şey sahiline vurmuştu e, fotoğrafın, ünlü fotoğrafı çekilen e, küçük ee, e, Suriyeli çocuğu. Aylan Gürdi'nin dikili saili miydi? Yok. Şeydi. Dikili sahili. Hatırlayamadım evet. şimdi. E, o, o küçük çocuğun e, fotoğrafı gibi bir fotoğraf mı gerekecek Avrupa Birliği hükümetlerin ah biz ne yaptık deyip geri adım atmaları için. Ama Bilmiyorum. illa bir fotoğraf gerekecek değil mi? Mesela Kale kampının bir bölümünün yıkılmasının ardından en az 129 çocuğun kaybolduğu belirtilmiş. Bu 129 çocuğun da kimsesiz çocuklar orada bulunan kimsesiz çocuklar olduğu söyleniyor. Haberlerin internet sitesi var. Dün gelen bir haber vardı. Kale kampı ne hangi kamp bu? Kale. Ben Kale yani şeyde Fransa'da. Fransa'daki Kale kampında. Hadi Kale'deki. Evet. evet. Bir diğer haber var, e, açıkradada da konuşuldu bu. E, Su Suriye'den Suriyeli kadınların 75 Suriyeli kadının Lübnan'da yıllarca seks kölesi olarak kullanıldığı, zorlu fuhuş yaptırıldığına dair haberler var. Kimi zaten çıktığı zaman şeyden daha beri, dünyada olup bitenden de haberi olmayan insanlar haline gelmişlerdi. Yani illa bir fotoğraf mı görülmesi lazım? Buradaki fotoğraflar net bir şekilde görülmüyor mu acaba? dedi insan düşünüyor. Evet, bir de şöyle bir sorun da var. Tabii Türkiye yolu. Suriyeliler için kapanırsa başka yollara açılacak. Bu yolların ne olduğunu biliyoruz. Dürdün ve Mısır üzerinden Türkiye ve Libya üzerinden evet. gelmeye çalışacaklar. Ve çok daha tehlikeli yollar bunlar. O insanlar için yani o göçmenlerin çok daha tehlikeli mecralara itilmeksine de neden olacaklar. Hem rüşvet hem bir Can güvenliği, geçiş yollarının güvensizliği, geçilen ülkelerdeki çeşitli Libya gibi bir ülkeden geçmek zorunda kalacakları için çok daha vahim bir durum ortaya çıkacak. Yani Türkiye kapısını kapatmak, o insanları daha ölüm tehdidi, daha büyük bir güvensizlik ortamında hayatlarını kurtarmak, o Suriye e, cehenneminden kendilerini hayatlarını, çocuklarını kurtarmak için en olmadık yollara başvurmak zorunda kalacaklar. Bu da büyük bir sorumsuzluk değil mi? Evet. Evet yani hakikaten e, neresinden bakılsa insanlık açısından vardığımız nokta açısından baya e, utanç verici bir boyut utanç verici. boyut. Utanç Ve nasıl çıkılacağı ne? da belli değil bundan. Bundan nasıl çıkılacağı konusunda da... Bunun nasıl çıkılacağı bir yol var. Suriye'deki yangını söndürmek başta. Evet. Yani bu Suriye'deki yangını söndürmeden buradan çıkmak mümkün değil. Bu hayal. Oradaki insanlar keyiflerinden dediğim gibi... Yani Kim söyleyebilir Suriye'deki bir insan Suriye'den kaçıp başka bir yere gittiğinde... Efendim bu işte başka bir ülkede iş bulmak için... E, ne bileyim e, biraz para kazanıp e, dönmek için gitmiştir diyebilir misiniz? Evet, Öyle ki aklımdan da bu geçse de diyemez. O kişi. Ahmet Bey bir, benim bir sorum daha var müsaade ederseniz. E, bu Dikili'de ilk defa bir eylem düzenlendiğini biliyorum ben. Daha önce mi bu konuyla alakalı bir araştırma yapmadım ama geçtiğimiz gün Dikili'de bulunanlar sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir şekilde oraya gelmişler. Ee, ve göçmenleri istemiyoruz, işlerimizi alacaklar, suç oranı artacak şeklinde taleplerini dile getirdikleri böyle bir panktada eylem, kalabalık da olan bir mi gerçekleştirmişler. Ee, bu bu şekilde devam ederse ülkenin geneline yayılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? <gülüyor> böyle bir risk var mı? Yani. Can, iki buçuk milyon Suriyeli var zaten. Evet. evet. <gülüyor> i̇ki buçuk milyon var zaten. Ha 50 bin eksik olmuş, 50 bin fazla olmuş. Ne fark eder? <gülüyor> E, yeni kampların yapılacağı yerler, bu geri dönülmüşlerle beraber ortaya çıkabilecek olan yeni böyle e, yerlerdeki protesto gösterilerini kastetmiştim aslında. Evet ama bana çok, e, oradaki halkın biraz e, artık tanımlamakta zorluk çektiğimiz bir e, endişesi e, olarak göre. göre evet, aya dikildik insanları. diye şey, diki, dikili platformu. Dikilim evet. platformu hatta adı. Dikili de mülteci kampı istemiyoruz. Ayağa dikildik filan diyorlar. Ama aynı anda da mülteciler hoş geldiniz. Bu ülke sizin eviniz diye de paniklap açanlar da var. Yani, evet onu diyecektim. Bir onlar var bir de aynı zamanda mülteciler hoş geldiniz. <gülüyor> <Kardeşli> <gülüyor> kardeşlerimizsiniz diyenler de var. Ben hep Midilli halkının e, örneğini vermeyi, e, Midilli adasındaki halkın örneğini vermeyi isterim. E, bugüne kadar hala e, Midilli halkı mültecilere, e, belki içinde homurdananda vardır, belki o diklideki pankartları taşımaya eğilimli olanlar vardır ama ben görmedim. Olduğunu en azından şimdiye kadar görmedim. Kendi nüfusu kadar neredeyse mülteciyi ağırlayan Midilli halkı hala ve hala mültecilerin e, le destek e, vermeyi bunu örgütlemeyi e, sürdürüyor ve Midilli Belediye Başkanı'nın bu konudaki demeçleri son derece e, insanlık açısından e, bir e, yüz zaten. Evet esnafıyla lokantacısıyla turistiyle ya misafiriyle üstelik yani tam bir evet. e, gerçek bir evet. örnek bir insanlık sergilediler. Evet. Evet, evet. Ben kötü evet. polis oynamaya devam edebilir miyim? Bir sorum daha var mü evet. müsaade ederseniz. Bir dakika var. Anladım. Anladım. Ee, Cengiz Akdar'ın Agos gazetesinde verdiği bir mülakat vardı. Buradaki mülakatta e, Türkiye'de mültecilerin misafir kabul edildiğini düşünürsek burada yaşayan mültecilerin statüsü ne olacak diye sormuşlardı. Ve oradaki o, bu soruya verdiği cevap da iltica kurumu olmayan, iltica konusunda deneyimi ve kurumsal hafızası olmayan Türkiye'nin Suriyeliler konusunda alabileceği en makul karar vatandaşlık vermektir demişti. Bunun örneğini evet. de işte 19. yüzyıldan övermiş veriyor Balkanlardan ve Kafkaslardan gelenlere vatandaşlık verilmesi gibi böyle bir tartışma yakın zamanda yaşanabilir mi? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Tabii ki bu Suriye'deki bu zaten gündeme gelecek en azından olmazsa, olmazsa. ilk olmazsa. ilk aşamada burada doğmuş Suriye çocuklar konusunda gündeme gelecek Hı -hı. bu sayı azımsanacak bir sayı değil, değil bildiğim evet. kadarıyla e, on binlerle ifade edilen bir sayı yani Aynen. Türkiye'de doğmuş. Ve Suriye vatandaşlık kaydı da yapılmamış çocuklar var şu anda. Evet, 70 bin gibi evet. bir rakam hatırlıyorum ben evet. Çok... Evet, ilk başta bunlarla ilgili gündeme gelecek çünkü bu çocuklar haymatlos konumda olacaklar aksi takdirde Suriye'de de kayıt Suriye vatandaşlık kaydı da yap yapamayacakları şüpheli bazı durumlarda anne ve babalarının da e, vatanda vatandaş Suriye yani, evet e, kaydı yapamıyorlar veya Suriye konsolosluklarına gidip bu kaydı yapmak istemiyorlar endişe ediyorlar bazıları'nın ellerinde nüfus kağıtları falan yok dolayısıyla ilk başta çocuklardan başlayacağım tahmin ediyorum bir gereklik olarak başlayacağım tahmin ediyorum zaman içinde Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bir kısmı zaten bunu tahmin edebiliyoruz hepimiz Türk, Suriye'de ateşkes sağlansa daha doğrusu çocuğum Yolunda ilerleme sağlansa da artık buradaki e, bu e, Suriyeli mülteci e, nüfusunun bir bölümü ne kadar olduğunu tahmin etmek zordur. Ama anlamlı bir bölümü belki yüzde yirmi e, beşi, dörtte biri, belki biraz daha fazlası Türkiye'de kalacaktır. Kalı, kalıcı olarak kalacaktır. Yani dört beş sene e, burada kalmış. Belki önümüzdeki dört beş sene daha da kaldıktan sonra e, Suriye dönüşü e, e, Zor olacaktır, burada yerleşmiş olacaktır. Ee, belki e, karma evlilikler gündeme gelecektir. Dolayısıyla e, bir Suriyeli, e, Suriye kökenli e, Türkiye vatandaşı e, sorunu gündeme gelecek. Cengiz Akta'nın diline katılıyorum. Burada hakikaten bir e, kısa vadede e, ya mülteci statüsünü gerçekten vermek, yani Birleşmiş Milletler... E, Mülteciler Yüksek Komiserliğinin koruması altına geçmelerini sağlayacak biçimde ceneve Sözleşmesi'nde bizim koyduğumuz şerfi kaldırmak gerekiyor ve Suriyeli mültecilerin uluslararası mülteci statüsünde Türkiye'de kalmalarının sağlanması gerekiyor. Ama bundan daha öteye bence esas doğru yapılması, esas yapılması gereken vatandaşlık kapısına açılmasıdır. Bu konuda da bazı çevrelerin efendim Suyu Adalet ve Kalkınma Partisi Cihatçı Suriyelilere vatandaşlık verecek işte aramızda Araplar doğacak gibi endişeleri dile getirmesinin gizli ırkçılık olduğu Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey merhaba Günaydın Emre Bey Günaydın Güven Bey Günaydın Can Evet bu Gene bir bugün bir Birkaç programlık en az iki programlık Bir dizi gibi bir şey yapacağız galiba Bu robotlarla ilgili algılama kapasitesi üzerine konuşurken bu son Go maçlarından da biraz bahsedeceğiz. Öyle değil mi? Evet. E, yapay Zeka üzerine iki programlık bir seri. E, i̇lk programında e, Yapay Zeka'nın e, dama ve satranç e, oyunları konusundaki ilk e, çalışmalarından bahsedeceğiz. Çünkü yakınlarda Mart ayı içinde önemli bir gelişme oldu. Dünyanın en iyi Go oyuncularından bir tanesini bir yapay zeka programı alt etti. Beklenmedik bir gelişmeydi. 9 Mart'ta başlayan bir turnuvada Lee Sedol isimli Koreli dünyanın en iyi ikinci Go oyuncusu olduğu söyleniyor. Google şirketinin satın almış olduğu Go programı geliştiren DeepMind isimli şirketin programı AlphaGo isimli program yani bir anlamda bu resmi bir dünya şampiyonası değildi ama bir anlamda dünya şampiyonasını ele geçirmiş oldu denebilir makineler Evet bir de e, bu, bu arada e, Go oyunu hakkında da birazcık belki dinle, dinleyicilerden bilmeyenler olabileceğini düşünerek biraz bilgi verebilir miyiz? Tabii elbette. E, benim e, bu seviyede konuşalım diye düşündüğüm e, konular şunlar. E, niye önemli? Go nasıl bir oyun ve e, bir Go şampiyonunu alt edecek bir programın ortaya çıkması için 2016 senesine kadar çalışılması satran şampiyonunu alt edecek bir bilgisayar programının 1997'de ortaya çıkmış olması düşünülürse bir 20 sene daha neredeyse geçmesi gerekmiş. Niye böyle? Go ile satran arasında nasıl farklar var? Go şampiyonunu bir yapay zeka programının gelmiş olması e, ne gösteriyor? E, yapay zekanın geleceği hakkında ne gösteriyor? Bir de bu programların algoritmaları e, yani programların nasıl ilerleyeceğinin e, tarifi e, ne şekilde yapılandırılıyor? E, nasıl çalışıyor bu algoritmalar? E, bunlara bakalım e, diye düşündüm. Bu iki programlık e, serinin ikincisinde e, daha önce de konuğumuz olmuş olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimi e, Bilgisayar Mühendisliği e, Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Say konuğumuz olacak. E, belki e, bu AlphaGo'nun e, teknik de detaylarını, algoritmanın nasıl çalıştığını, programların nasıl bir iç işleyişe sahip olduğunu e, e, Cem Hoca'yla bir parçada detaylı olarak e, konuşuyoruz. Ben bugün bir e, genel giriş yapmak istiyorum ve e, yapay zekanın satrançla epey e, uzun bir e, tarihçesi var. Epey uzun bir birlikteliği biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Go bir e, uzak, uzak doğu oyunu değil mi? E, satranç gibi. Ee, yani ee, ...bazı açılardan benziyor... ...bir strateji oyunu. Evet... ...GO bir uzak doğu... doğu ...oyunu... E, ...2500 yıllık en aşağı bir... E, ...geçmişi olduğu ve... ...Çin'den... E, ...Çin'de doğmuş olan bir oyun olduğu... ...düşünülüyor. E, şimdi satrancı iyi kötü... ...biliyoruz... ...8'e 864 e 8, karelik bir... E, ...tahta üstünde oynanıyor... Ve iki tarafında 16 altışar parçası var. İşte bunlar birbirinden farklı. Kimisi piyon, kimisi at, kimisi kale. Go'da çeşitli boy tahtalar var. Fakat en ustaların oynadığı full tahta boyu 19'a 19'luk. E, siyah ve beyaz taşlarla oynanıyor ve taşların birbirinden bir farkı yok. E, dolayısıyla e, taşlar değişik fonksiyonlara sahip değil. E, go e, kuşatma anlamına geliyor. E, ve e, en çok uzak doğuda oynanan bir oyun. E, Çin'in yanı sıra e, Kore'de, Japonya'da e, genellikle bu oyunu şampiyonları da oralardan çıkıyor. E, sat Satrancı'a göre çok daha derinlikli bir e, düşünme ve arama e, gerektiren e, bir oyun. E, niye olduğunu, nasıl olduğunu ve bilgisayarlar için niye satrancı'a göre çok daha zor e, olduğunu Go'nun e, gelecek programda konuşuruz. E, ben... E, fakat e, belki şundan bahsedeyim, 1979'da e, yayınlanmış e, bir roman vardı. Belki siz de okumuşunuzdur. Şibumi, e, evet okumuştum. E, Rodney Williams Withker diye e, Trevanyan ismini kullanan, takma ismini kullanan bir e, yazarın e, 1970'lere geçen bir e, roman ve Şibumi e, Japonca'da basit, daha doğrusu yalın ve incelikli bir estetik anlamına geliyor ve e, Go oyunu da işte bazı e, şekillerde bakarsanız böyle bir estetiğe sahip e, bu romanın baş kahramanı Nikolay Hell e, diye bir e, adam e, Go oyununu bana e, tanıtan kitap e, budur Şibumi bir e, Kitabı da bana tanıdan. arkadaşım Mehmet Ay Mültücü kendisinden buradan teşekkür edeyim. 1980'li yılların başında o büyük oya o zaman bir parça merak salmıştık. Şimdi Go gibi bir oyunu bilgisayarda oynatmak istiyorsak ve bir program yazmak istiyorsak ne yapacağız? Satrançta ne yapacağız? Biraz bunlara kısaca değinelim bir şekilde insan e, da e, belli bir strateji gerektiren e, oyunlar daha eskilerden beri yapay zeka ve yapay zeka türü e, çalışmaların merkezinde olmuş e, aslında e, yapay zeka'nın en e, ünlü karakterlerinden bir tanesi e, satranç oynadığı iddia edilen e, 18. yüzyıldan kalma bir robot ve bu robotun adı belki e, görmüş ya da duymuşsunuzdur. Türk. Evet. E, e, bir, e, Wolfgang von Kempelen isimli zengin bir baron e, büyük bir otomat inşa ediyor 1769 senesinde. Bu otomat böyle bir insan boyunda ve bir e, masanın bir e, başında oturuyor, önünde bir satranç tahtası var e, ve satranç oynuyor. E, tamamıyla mekanik bir e, e, e, e, yapı olmasına rağmen e, e, başında da bir e, sarık var ve e, işte o zamanın herhalde e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan baktığınız zaman İstanbul nasıl gözüküyorsa ya da orada yaşayan insanlar, onların kafalarındaki Türk hayalinin canlandırılmış hali. Şimdi 1769'da bilgisayarlar icat edilmemiş vaziyette, elektronik herhangi bir aygıt yok. Algoritma ya da program yazılımı söz konusu değil. Dolayısıyla aslında satranç oynamayı becerecek bir robot e, yapmanın imkansız olduğu açık seçik e, görülebilir. Fakat bu robot e, bir şekilde karşısında oturan insanlarla e, satranç oynamayı beceriyor ve her seferinde e, bütün e, oynadığı maçları kazanıyor. E, masanın alt tarafında büyükçe bir dolap e, gibi bir... E, bir şey var. E, dolabın kapağını açıp e, Baron von Kempelen maçtan önce herkese orada yalnızca bu otomatın düzeninin olduğunu gösteriyor. Sahiden de bir saatin e, iç aksamı gibi e, e, e, mekanik bir düzenek e, söz konusu. işte robotun kollarını hareket ettiren, başını hareket ettiren, e, taşların yerini değiştirmesini sağlayan ee, bir kurgu var içeride. Başka bir şey de yok. Ee, Türk isimli bu robot Avrupa'da bir hayli geziyor. Ee, bir sürü e, satral bacı kazanıyor. Ve en sonunda e, Amerika'ya e, seyahate karar veriyor Wolfgang e, von Kempelen ve Türk'le beraber bir geriye binerek Atlantik'e geçiyor. Amerika'da da e, bir Hayli satranç maçı yapıyor. Hatta bu e, Türk e, seyreden insanlardan bazıları e, tanıdık kişiler. E, Thomas Edison mesela bir tanesi. E, ampul bulan e, muhulit ve bu işlere çok meraklı bir adam. E, i̇nanamıyorlar böyle bir şeyin olabileceğine. Fakat e, bir yandan da bir hile de bulamıyorlar. Sonunda Wolfgang von Kempelen Türk'ü çok zengin bir e, koleksiyoncuya satıyor ve e, dönüyor ülkisine. E, bir süre sonra da bir yangında e, yanarak bu robot yok oluyor. Dolayısıyla o zamanki e, e, otomat olan Türk artık bir e, Günümüzde e, yok. Ama bir benzerini e, yeniden yapmış e, vaziyetler e, Avrupa'da görmek mümkün. E, hikayenin sonuna geleyim. Aslında e, bu bir yapay zeka, dahi, yani bir yapay zeka e, başarısı değil. Yalnızca kurnazca yapılmış bir küçük e, belki sihirbazlık e, e, oyunu. Çünkü o Düzeneklerin olduğu alt bölmede, masanın altındaki bölmede güce ee, bir satranç oyuncusu saklığı vaziyette. E, ama alt bölümünde yerleştirilmiş olan aynalar öyle bir şekilde düzenlenmiş ki siz bu dolabın kapaklarını açtığınız zaman orada yalnızca düzenek varmış gibi görüyorsunuz. Ve orada saklanmış olan bu adamı görmüyorsunuz. Ee, saklanmış olan bu satranç oyuncusu bu usta oyuncu yine bir takım aynalar vasıtasıyla masanın üstündeki satranç sahtasının pozisyonlarını görebiliyor ve bir takım e, manivelelar ile e, robotun kollarını oturduğu yerden hareket ettirebiliyor ve böylece e, satranç oynuyor. Dolayısıyla Türk isimli satranç oynayan robot aslında bir yapay zeka robotu değil. Yalnızca e, belki bir sihirbazlık e, e, numarası. E, şimdi bu ilginç bir hikaye ve ne kadar aslında doğru, ne kadar rivayet e, bunun hepsini bilmek de pek e, imkan dahilinde değil. Ben bir hayli bu konuda okumalar yaptım. Yani bu e, Polonya olduğu söylenen cüce robot e, satranç ustası e, neredeydi, nasıl bu adamı buldu? Dolar e, peki Türk'ü sattıktan sonra Baron von Kempelen e, bu adama ne oldu? O da döndü mü? E, bir sürü tarihi belge eksik bu konuda. Dolayısıyla e, bu anlattıklarımız kısmen e, efsane, kısmen masal, kısmen doğru bir hikaye olarak evet. e, belki düşünmek lazım. Çok ufak bir eklem yapabilir miyim? önemli olan, ee, tabii tabii. Yani şey belki e, tarihten herhangi bir şekilde kaydı kalmamış. Tarihte kaydı kalmamış olabilir bununla alakalı. Ama birçok kişiyi de etkilemişti galiba bu cihaz. Birçok bilim kitabında görebilmek mümkün bunu. Yani Türkiye'deki basılan bilim kitapları içerisinde de var. Bilim dergileri içerisinde de var. Avrupa'da da bir şekilde etkilemiş. Evet. Walter Benjamin'in sosyolog Walter Benjamin'in tarih kavramı üzerine adlı makalesinin girişi de bu tasvirle başlıyor. Şöyle yazıyor. Hep söylene geldiğine göre bir otomat varmış ve öyle yapılmış ki bir satranç oyuncusunun her hamlesine kendisine partiyi kesinlikle kazandıracak bir karşı hamleyle yanıt vermiş. Geniş bir masanın üstündeki satranç tahtasının başına sırtında geleneksel Türk giysileri bulunan nargile içen bir kukla oturmuş. Aynalardan oluşan bir sistem aracılığıyla ne yandan bakılırsa bakılsın masa saydammış gibi görünürmüş. Gerçekte ise masanın altında satranç ustası olan kambur bir cüce otururmuş ve kukla ellerini iple, kuklanın ellerini iplerle yönetilmiş. Bu mekanizmanın bir benzerini felsefe alanı için tasarlayabilmek olasıdır diyor Walter Benjamin. Bu bağlamda sürekli kazanması öngörülen tarihsel maddecilik diye adlandırılan bir kukla var diyor. Bu kukla bilindiği üzere günümüzün artık küçük ve çirkin olan kendini göstermesine izin verilmeyen tanrı bilimi de hizmetin aldığı takdirde herkesce Herkesle rahatça başa çıkabilir diye yazıyordu. Ben bu makale sayesinde tanışmıştım bu otomatla. Sonra biraz daha şey yaptıktan sonra bazı tasvirleri ilüstrasyonlarının da olduğunu gördüm. İlginç bir alete benziyor. Google'da birçok e, tasviri var. Merak edenler de oradan bakabilirler. Evet. Hatta yalnızca bu e, otomat hakkında yazılmıştı. Türk diye e, bir e, kitap da var. Bunun evet. anlatan. Burada ilginç olan birkaç bir şey var. E, ben emin aslında güzel bir noktaya da e, dikkat çekmiş. E, sosyolojik açıdan e, bir e, satranç oynayan bir otomat e, yapıyorsunuz ve bundan para kazanacaksınız. İnsanları şaşırtmak istiyorsunuz. Bu otomat niye bir Türk e, kıyafeti içinde olur ve adına Türk dersiniz? Herhalde e, satranç oynamaktan en uzak, e, en hayal edilecek bir e, şey. E, karakter olsa olsa bir Türk karakteri olur diye düşündüklerinden olsa gerek. Böyle bir Avrupa merkezi görüş herhalde Türklere o şekilde bakıyorum. O, evet. e, o açıdan e, belki ilginç. Bir de e, bu tür oyunların yani aslında düşünme gerektiren, insan aklının bir şekilde dahil olması müdahil olmasını gerektiren oyunların bir e, bir mekanizma ile, insan aklı içermeyen bir mekanizma ile oynanabilme ihtimali ve insanları alt edebilme ihtimali daha o zamandan beri insanların çok ilgisi çekmiş. Ve bu e, söylentiye göre bu otomat e, Türk e, kendisini yapan ve gezdiren, e, bütün dünyada gezdiren Wolfgang von Kempelen'i hayli para kazandırmış. E, şimdi e, ama... Çağdaş e, satranç çalışmalarına gelelim. E, 1950 senesinde Alan Turing, e, makineler e, akıllı olabilir mi diye bir e, soruyu ortaya diye atarak e, Mind dergisinde bir e, yazı yayınlamıştı. E, Computing Machinery and Intelligence diye. Ee, ve hemen akabinde satranç oynayan bilgisayar programları üstüne çalışmaya başlamıştı. Ee, ölümünden önceki bir senede e, yaptığı işlerden bir tanesi buydu. Yine 1950'de enformasyon e, kuramı üstüne en önemli çalışmaları yapacak olan Claude Shannon isimli bir mühendis. Ee, bir bilgisayarı kazanmıştı. E, satranç oynamak için nasıl programlayabiliriz başlıklı bir e, yazı yayınlıyor. Çünkü o da aynı konuda çalışmakta. Ve 1950'lerden itibaren satranç e, oynayan e, modern bilgisayarlar konusu yapay zekanın e, merkezinde oturuyor. E, ta ki 1997'ye kadar e, 1959'da mesela dama oynayan program e, dünya şampiyonunu alt ediyor, yeniyor. Dama şampiyonunu e, makinalara geçiyor. Fakat zaten e, e, ta bunun olması e, IBM'in Deep Blue isimli birin, Mavi isimli bir program geliştirmesine ve hayli bir para e, yatırmasıyla bu, bu projeye kadar beklemek durumunda. Ee, Gary Kasparov'u 1997 Mayıs ayında e, alt ediyor diplu ve e, beklenmedik şekilde e, üç bıçağı iki buçukluk bir e, maç e, serisi sonucunda e, Dünya Şampiyonu insanların elinden gitmiş oluyor. Bu da gelecek hafta e, konumuz olacak Cem Tay Hocanın bence tarihe gelen sözleriyle e, 1997 itibariyle makinalar. İnsanlar sıfır haline getiriyor. E, Mart ayındaki turnuvadan sonra da belki e, makinalar belki günün birinde satrançta insanları yenebilir ama Gov'a da hiçbir zaman e, yenemez. Diyen yani pek çok insanı da hayal kırıklığında uğratarak e, makinalar iki insanlar sıfır. E, haline getirmiş durumda bu e, turnuvanın sonucu. Şimdi GO satrancı göreneği daha zor. Bundan gelecek hafta bahsedeceğiz. Fakat satranç da çok zor. E, bundan e, çok kısaca bahsedeyim. Bir de e, ne tür e, bir algoritma aslında yapay zeka sayılmaz. E, bunu e, anlatmalı. Şöyle bir şey olsaydı İsa'yar e, eğer satrançtaki ee, oynanabilecek bütün pozisyonları önceden hafızasına yerleştirmiş ol olsa ve program e her hamleden önce düşünmek ya da aramak, e en iyi e hamleyi bulmaya çalışmak yerine zaten başından sonuna kadar e deterministik bir şekilde gidecek oyunun yalnızca bir anlarda haritasını izleyebilir diyerek e, sonuca gidiyor olsaydı bunu yapan zeka haliyle sayamazdık. Bu, bu da ziyade belki e, iki tane büyük sayıyı birbiriyle çarpma konusunda insan aklından daha hızlı davranabilen hesap makinelerinin gösterdiği başarı tarzı bir başarı olur, olurdu. E, Nitekim bir takım e, daha basit oyunlarda bu tür e, e, buna e, brüt kuvvet yöntemi deniyor bu tür yöntemleri uygulamak mümkün e, bizim çocukken oynadığımız üç taş diye bir oyun vardı 3'e 3, e 3 9'luk bir e, tahta üstünde oynanır ya da duvara çizersiniz bir, e, bir, bir taş ver koyuyorum bir taş siz koyuyorsunuz e, 9 tane pozisyon var Üç tane taşını dikey ya da yatay ya da diagonal olarak yerleştirebilen e, oyuncu oyunu kazanmış oluyor. E, bu oyunda mesela çok daha basit oldu, olduğu için e, satranca göre ve tahtanın üstünde yalnızca dokuz pozisyon olduğu için e, bütün pozisyonları bilgisayarın hafızasına yerleştirebilmek mümkün. E, toplam 9 faktörel e, pozisyon e, zaten var. 362.880 bin 880 pozisyon ediyor. E, ama bu çok basit oyunda bile e, işte yüz binler seviyesinde e, pozisyonu hesaplamak durumunda bilgisayar. E, Diye öyle şöyle, e, siz ilk taşı koyacaksınız 9 e, kareden bir tanesine koyuyorsunuz. Demek ki 9 ihtimaliniz var. Karşınızdakinin şimdi 8 ihtimali kaldı. Bir kare işgal edilmiş olduğu için tekrar sıra size geldi. Sizde 7 ihtimali var. Yani 9 çarpı 8 çarpı 7 şeklinde gittiğimiz zaman 9 faktör yerine 360 gibine ulaşıyoruz. Birden sayı çok büyümüş oluyor. Halbuki satranca baktığımız zaman e, bu sayının çok çok çok daha e, büyük olduğunu eksponansiyel bir e, patlama e, olduğunu görüyoruz. Burada belki e, şimdi Can madem sen Türkiye'den bahsettin, e, Türk'ten ve bu soruyu Soru e, yine sana söyleyeyim. Ağzımı açmıyorum. E, belki, belki bunu da duymuşsundur. Bir Acem e, efsanesi ya da masalı diye geçer. Ne, efendim bir daha bir söyleyebilir misiniz Bir Acem, evet, Acem masalı. Bir, evet. E, bir Acem hükümdarı, biliyorsun orada da Acem diğerinde satranç çok ünlü evet, evet. tarihsel olarak. Ülkesinin en iyi satranç oynayan oyuncusunu çağırıyor. Kendisi de satranca meraklı. Oynuyorlar, hükümdar kaybediyor. Dile benden ne dilersen diyor oyuncuya. Evet. Oyuncu da diyor ki hükümdar satranç tahtasının birinci taşına... Bir buğday tanesi koymanız istiyorum. İkinci taşına bunu ikiye e, katlayarak iki buğday tanesi. Üçüncü e, kareye e, yine ikiye katlayarak dört buğday tanesi. Evet. Derken sekiz, on altı. Bu şekilde matematik. E, buğday tanelerini bir yere koyduğunuz zaman bu kadar buğday istiyorum sizden. E, hükümdar da tamam istediğin olsun ne olacak işte diyor ve birkaç çuval ile bu işi halledeceğini düşünüyor. Ee, şöyle de tabii bunu sorabilirdik ee, birinci kareye bir kuruş koysak, ikincisine iki kuruş koysak, üçüncüsüne dört kuruş e, sonra sekiz kuruş toplam 64 kare var 64 karenin sonuna geldiğimiz zaman e, ne kadar paramız olurdu 100 yüz bin liramız olur muydu mesela yoksa on bin liramız mı olurdu ne olurdu ee, sen bu sorunun cevabını önceden biliyorduysan söyledi maalesef bir tahmin de bu. Ee, bir rakam söyleseniz ben yukarı aşağı deysem olmaz mı? Survivor'da öyle yapıyorlar. <gülüyor> Peki 100 bin dedik mesela. 100 bin. Aşağı. Yanıldın. Yukarı mı? Ee... Trilyon diyen var. <gülüyor> Peki şöyle diyeyim. bu bu sayıyı nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Bunu oh. Cem Say Hoca gelecek hafta Tat bize trilyon. söylesin. Fakat ee, çok çok çok yüksek bir e, sayıdan bahsediyoruz. Ee, hükümdarın olabilir. hiçbir şekilde e, bütün buğday ambarlarındaki buğdaları bir yere toplusa bile e, ortaya çıkartan kadar e, yüksek bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. E, yani aslında satranç üstesi faka e, fakat bahsetmiş. Evet. Hükümdar da bunun üstüne kızıp vurun bunun kelimesini Bilesini mi dedi e, hikayenin ondan sonrasını bilmiyoruz. Eğer... Yoksa e, akademisyen müsveddesi diye e, hakaret edip e, hapse mi attırdı bu saten boyuncusunu? Yoksa e, ya şu Budayla vereceğiz ama. E, e, Taksit yapsak olur mu falan mı evet. dediği oldu orası belli Eğer dediyse ee, ve bir ceza verdiyse galiba o zaman Suudi Arabistan baş müftüsü şey Abdülaziz El şey haklı çıkıyor. Çünkü geçtiğimiz Ocak ayında yayınladığı fetbada, verdiği fetbada pardon, İslam dinine uygun olmadığını savunduğu satrancın zaman kaybolduğunu, kumara teşvik ettiğini ve aynı zamanda oyun oynayanlar arasında düşmanlığa yol açtığını açıklamıştı. Böyle bir durumdan ötürü de yasaklanmasını istemişti Suudi Arabistan baş müftüsü satranç oyununun. Aklı olabilir yani eğer kafasını kestirdiyse ya da bunu benzer bir şey yaptıysa. Evet fakat bunlar batı icadı falan da diyemeyeceğiz. Çünkü satrancın aslında doğu Evet. İran, İran hatta galiba İran'da. Fars oldu şey olduğu söyleniyor. Evet. evet. Peki şunu söyleyerek bitireyim. Bu 1950'de bilgisayarlar nasıl satranç için programlanır makalesini yazan Claude Schoen'ın bir satranç oyununda toplam, yaklaşık olarak toplam kaç değişik tahta konfigürasyonu olabileceğinin hesabını da yapıyor. Ve bulduğu sayı 10 üzeri 123. Evet. Yani onun yanına 123 tane 0 yazmamız lazım. Bunu kuruş hesabından yaparsak dünyanın hiçbir ekonomisinin karşılayamayacağı bir bütçe ile karşılaşacağız demekti. Hatta bütün evrende var olan e, toplam atom sayısından da daha yüksek bir sayıymış. O üzere evet, e, yüz şey. e, tek, tek olarak bu sayının adı nedir? Bunu dediğim gibi gelecek hafta Cem Hoca'ya soralım. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün e, olası konfigürasyonları bir bilgisayar hafızasında saklayıp önceden planlanmış deterministik bir şekilde satranç oynayacak bir program yazmanın imkanı ihtimali yok. Teknik olarak e, yok. Dolayısıyla bilgisayar programları Go oyununda da olduğu gibi e, hüristik algoritma denen özel bir tür algoritma kullanıyorlar. E, keşfe yarayıcı ya da öz araştırımsal diye geçiyor e, hüristik. E, yani bir şekilde insanların yaptığı gibi e, pek çok ihtimal arasından en iyilerini, en faydalı olanlarını bulmaya e, çalışıyorlar. Bu evet. anam düşünmeye yakın bir e, süreçten geçtikleri söylenebilir. E, bunun detayını da e, detayını konuşmayı da belki gelecek haftaya bırakmış olar. Evet haftaya da belki e, Mah Jong üzerinde de konuşuruz. Ben Ma, Mao'ya meraklı biri olarak onun usta bir mahjong oyuncusu olduğunu da öğrendim doktorunun kitabından. Ama biraz farklı oynuyormuş. E peki bu detayları peki. o zaman e, sizden dinleyelim gelecek hafta. <gülüyor> peki çok teşekkür Görüşmek edeyim. üzere Güven Bey. Görüşmek üzere. Peki görüşmek üzere hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açıkikate o